Bu akşam çok merak edilen ve ilgi duyulan bir konuyu, yaratılış sırlarını ve Hazreti Adem'i konuşacağız. Şimdi birçok soru geldi. Açıkçası soruların bir kısmını not ettim. Bizim aklımızda da sorular vardı. Umarım süremiz yeter ama neler soracağız? Birkaç tanesini başta söyleyeyim. Ee, Hazreti Adem nasıl bir suretle yaratıldı? Melekler ona secde ederken şeytan neden direndi? Hazreti Adem'den önce başka Ademler yaratıldığı iddiası vardır... Ee, bu doğru mudur? Hazreti Adem'e hangi isimler öğretildi? Ne yolla öğretildi? Şeytan gizlice sır ifşa eder gibi nasıl vesvese verdi? Hazreti Adem affı için nasıl tövbe etti? Adem oğulları yeryüzüne nasıl yayıldı? Kabe'yi Hazreti mi in inşa etti? Gibi gibi çok sorularımız var. Kimlerle birlikteyiz? Profesör Mehmet Okuyan 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Ve Profesör Mustafa Erdem şu anda aslında sayın vekilim dersem herhalde uygun olacaktır. MHP Ankara milletvekili. E, hocamız da 2011 senesine kadar Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde e, öğretim üyesiydi ve aslında bu programda bir anlamda vesile olan kendisinin doktora tezi Hazreti Adem bu e, kitaplaştırılmış doktora tezi. Türkiye Diyanet Bakı <gülüyor> yayınlarından çıkmış. İşte e, konumuzu bu şekilde ele alacağız. Biraz kitaptan gideceğiz. Aslında Mehmet hocamızın ee, ...daha farklı düşündüğü konular da var... ...burada bilgiler... Evet. ...yarışacak ya da... E, ...ortaya koyacağız, izleyicimiz seçecek alacak... ...sevgili seyirciler... E, ...Öteki Gündem TV ve... E, Haber Türk TV'ye atabilirsiniz... ...tweetlerinizi ciftbelin... ...benim e, Twitter adresim... ...diyorum ya çok soru var, hemen başlayalım... ...şimdi önce müsaadenizle Sayın Okuyan... ...size e, sormak isterim... ...Hazreti evet. Adem... <gülüyor> ...nerede ve nasıl yaratılmıştır... ...çok tipik bir hikaye vardır ya... ...Hazreti Adem yaratıldı... Ondan sonra Hz. Aba'da onun kemiğinden yaratıldı. Bir elma vardı elmayı aldılar yediler. Günah işlediler. ilk günah cennetten kovuldular ve yeryüzünde hayatları başladı. Biz de onların soyuyuz diyebiliriz. Öyle midir? Evet soru yani biraz kısa bir duruyor olsa da bu sorunun her bir kısmı aslında... Kesinlikle. Yani yarım saatlik birer açıklamayı gerektirecek şeyler ama neticede özetlemeye gayret edeceğiz programın sınırları içerisinde şartları çok zorlamayalım hocamla e, ilk defa karşılaşmış olduk bu vesileyle ona hizmet hayatında başarılar diliyelim eğitimci kimliğiyle de dinler tarihi alanında e, bir ömür verdi anlaşılan dinler tarihini dinler kavramını içine alan çalışmalar pek çok şeyi bilmeyi gerektiren çalışmalar Allah emeğini zayi etmesin ee, ama Şimdi sizin sorduğunuz soru Pelin Hanım İsterseniz böyle teker teker Nerede nasıl yaratıldı ha, Şimdi oradan başlayalım çünkü öbür türlü her biriyle alakalı Okunacak onlarca ayeti Doğru. kerime var Bir defa <gülüyor> Kur'an'ın çok net bir ifadesiyle Hz. Adem'in Yaratıldığı yerin bu dünya Toprağı olduğu Bu topraktan yaratıldığı Kur'an'ın açık ifadeleriyle sabit yani mesela Hazreti İsa'dan söz eden bir ayette onun tartışıldığı bir ayette Cenab-ı Hak cevabı vererek buyuruyor ki İnne mesela İsa mesela Adem. Allah katında İsa'nın durumu Adem gibidir Ali İmran suresinin 59. 59. ayeti Allah katında İsa'nın durumu Adem gibidir Halakahu. <gülüyor> yani, Halakahu Allah onu yani Adem'i yarattı min turabin. Topraktan yarattı. Hı hı. Yani Hazreti Adem'in topraktan yaratıldığına dair pek çok ayet-i kerime var. Başkalarını da okuyabilirim. Mesela bütün insanları içine alan bir hitabın cümlesi şöyledir: Minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan Sizin hepinizi bu topraktan yarattık. Sizi yeniden toprak yapacağız ve yeniden bir başka çıkışta sizi oradan çıkartacağız diyor. Hz. Adem'in yaratıldığı nesnenin bu toprak olduğu bu ayetlerle sabit. Ve fakat tabi kültürümüz içerisinde çok değişik katılımlarla çok değişik bilgi kanallarından yapılan bir takım transferlerle Hz. Adem'in bazılarına göre cennette yaratıldı yani müminlere vaat edilen cennette yaratıldığı sonra işte oradan dünyaya indirildiğine dair bir takım kanaatler gelişmiş bir takım kanaatler asıl bilgi halini almış oysa Kur'an'ın cennet dediği şey esasında yapraklarından dallarından dolayı zemini görünmeyen bahçe demektir Hocam. cennet kapalı saklı yer demektir Dolayısıyla onun yaratıldığı yerin cennet olduğu ya da meskun olduğu yerin cennet olduğunu beyan eden ayetlerdeki cennet kelimesini müminlere vaat edilen cennet olarak algılayıp onun oradan buraya indirildiği, Çünkü orada yaratıldığı, tamam. buraya indirildiği kanaati Heh. gelişmiş. Ee, bir izleyicimiz Süreyya Altay'ın sorusuydu. Taha suresi 123. İkiniz birlikte inin oradan ifadesi evet. geçiyor diyor. Sar yani inin... Tabii tabii. Sadece orada değil. Ee, e, Bakara suresinde de var esas Bakara suresindekini aktarayım kardeşimize ee, Bakara suresi 36. ayetinde fe ezellehum es şeytanu anha şeytan onları kaydırdı bulundukları yerden fe akrecehumâ mimmâ kâna biz de onları işte o konumdan çıkartmış olduk ve kulna dedik ki ihbitu inin ba'duküm liba'dın adubun birbirinizin düşman olarak inin şimdi bu hebata kelimesi Önemli bir kelime. Başka yerlerde de geçiyor. Bu daha çok bir mekandan bir başka mekana iniş anlamında her ne kadar algılanıyorsa da bunun bir makamdan tenzili rütbe anlamında yani bir nimet ortamından çıkartılıp başka bir yere daha zor şartların bulunduğu başka bir yere gönderilme manasında kullanımı da vardır. Gine Bakara suresinde bu defa İsrailoğulları ile alakalı Hazreti Musa'nın işte onlara sunduğu e, gıdalarla ilgili rahatı, huzuru bir anlamda tepip başka istekler, başka beklentiler peşine girdikleri için onlara bir ceza olarak Allah-u Teala gene aynı kelimeyi kullanarak tu misran, hadi bakalım şimdi şehre inin ifadesini kullanıyor. Dolayısıyla bu hebata kelimesi inin manasına aldığımız bu kelime bir mekandan başka bir mekana ...yüksek bir mekandan daha alçak bir mekana... ...inmek manasından öte... Evet. ...bir makamdan... ...bir tenzili rütbe olarak... ...başka daha zor bir yere indirilme... ...manasına gelen kullanımı Peki, vardır. Peki şimdi... E, ...Mustafa Erdem hocamızın kitabında... ...enteresan taberiden tefsir ve tarih kitaplarında... ...bulunan bir aktarım var. Hı hı. Şimdi diyor ki... ...İslam aleminin de e, aslında naklettiği bir bilgidir... ...bu kuşaktan kuşağa diyor... Onu siz mi hatırlatmak istersiniz? Buradan okuyup da mı size siz vereyim? Siz okuyun ben... Şimdi diyor ki Yüce Allah Hazreti Adem'i yaratmak istediği zaman... Hani bu yeryüzünün toprağı dediniz ya... Hı hı. Şimdi burada da topraktan bahsediyor ama bambaşka. Yüce Allah Hazreti Adem'i yaratmak istediği zaman... Yerden bir avuç toprak getirmesi için Cebrail'i gönderir. Yer ona der ki... Ben senin benden bir şey eksiltmenden... Beni işe yaramaz bir hale getirmenden Allah'a sığınırım. Bunun üzerine Cebrail... ...hiçbir şey almıyor ve diyor ki... ya Rabbi yer sana sığındığı için... ...ben de ondan bir şey almadan gelerek sana sığınırım diyor... ...eli boş geliyor. Bunun üzerine Mikail'i gönderiyor aynı şekilde. Yine o da Cebrail gibi başarısız oluyor. Bunun üzerine de Azrail'i gönderiyor ölüm meleği malum. O da yine aynı şekilde toprak kendisine seslendiği zaman... ...o da diyor ki ben de Allah'ın emrini yerine getirememiş olarak... ...dönmekten yine Allah'a sığınırım diyor. Ve yeryüzünün muhtelif yerlerinden... ...kırmızı beyaz siyah toprak alarak... ...onları birbirine karıştırıyor ve Azrail tarafından getirilen toprak yapışkan çamur haline gelinceye kadar ıslatılıp mayalanıyor. 40 gece veya 40 gün kadar devam ettikten sonra kalıp ceset olarak 40 sene yerde kaldığı da rivayet olunuyor. Şimdi efendim, evet. ben izin verirseniz biraz uslup biraz usul, biraz da metodoloji açısından olaya yaklaşayım. Şimdi Hazreti Adem konusu <gülüyor> Kur'an terminolojisi bakımından gaybi bir haberdir. Evet. Yani bunun Gerçekliğini, arka planını bizim Kur'an dışında öğrenme şansımız yok. Tecrübi bilimlerle de bu konuya vakıf olmak, değil o konuyla ilgili bilgi verilerine sahip olmak mümkün değil. Yine bir başka Kur'an e, tabiriyle söyleyeyim Sayın Hocam. Müteşabihattan bir konudur. Yani yoruma açık, farklı düşüncelerin üretilmesine müsaade edebilecek bir konudur. Bir başka konudan yaklaşacak olur isek yine Hz. Adem konusu tarihi bir bilgidir. Ama öyle bir tarihi bilgi ki hiçbir tecrübe ilim ona ulaşma imkanı elde edemez. Dolayısıyla biz Kur'an'a veya diğer dinlerin kutsal kitaplarına bakmaksızın Hz. Adem'le ilgili konular üzerinde bu net bardaktır, çanaktır, insandır, hayvandır veya şu varlıktır deme şansına sahip değiliz. Böyle bir hassasiyet var. O zaman elimizde bir takım veriler var. Bu veriler ya dinlerin kutsal kitapları ya onlarla ilgili yapılan yorum niteliğindeki tefsirler ya da din büyüklerinin veya tarih bilginlerinin verdiği kaynaklar. Şimdi İslam konusunu ele aldığımıza göre ve İslam'da Hazreti Adem konusunu ifade edeceğimize göre bize bu konuyla detaylı bilgi veren tek kutsal metin yüce kitabımız Kur'an-ı Hakim'dir. Ama bu kitapta öyle yoruma muhtaç alanlar vardır ki bunlarla ilgili olan hususların tamamlanması noktasında ikinci dereceden kaynak olarak ifade edebileceklerimiz hadis külliyatı oluyor. Daha sonra diğer tarihi rivayetler vesaire. Şimdi konuya bir bütünlük açısından yaklaşmaz detayları üzerinden gidersek öyle zannediyorum ki biraz teferruatta boğuluruz gibi geliyor. Şimdi yaratılış noktasında sayın hocam çok güzel bir noktaya temas etti. Mutlak olan bir şey vardır o da Hazreti Adem'in topraktan yaratıldığıdır. Şimdi bir yaratılış olayından söz edilecekse Kur'an-ı Kerim İlk insanın yaratılışıyla alakalı olarak bunu ileride farklı düşüncelere de bir kayma olur veya farklı değerlendirmelere vesile olur düşüncesiyle tespitte yarar gördüğüm için arz ediyorum Kur'an açısından olaya bakıldığında hocam hafızsınız değil mi hocam evet, hafız olduğu için daha rahat konuşabiliyoruz Enbiya suresi 107. ayeti kerimede ve cealna minel ma'i külle şeyin hay Enbiya suresi 30. ayet 30. 30. olabilir, evet. şimdi her canlı olanın ana unsurunun su olduğu ifade ediliyor, evet. bunun akabinde konu insanın yaratılışıyla alakalı olduğunda durum farklılık arz ediyor veya ilavelerde bulunuyor, bu vesileyle bir şeyi daha dikkatlerinize sunmak istedim, Kur'an bir bütün olarak ele alındığında iki noktada yaratılış olgusu dikkatimizi çekiyor, Birincisi insanlığın atası ilk insanın yaratılışı ki biz buna Hazreti Adem diyoruz. Bunun nasıl ruh ufürülmeden önce insan haline geldiği bir diğer hususta bir erkekle dişinin birleşimi sonucu ana rahmi dediğimiz olguda cenine ve onun kan pıhtı vesaireye dönüşüp doğum haline gelinceye kadar ki geçirdiği süre. Kur'an bu iki olaya da bana göre detay derecesinde temas ediyor. Şimdi biz birinci konuya dönecek olursak... ...ilk insan veya Hazreti Adem'in yaratılışı konusunda... ...su, toprak, tığın, tığını lazım yani çamur, yapışkanlılık çamur... ...hame-i mesnun, salsal, salsalin kel fakhâr gibi yani... Suyla toprağın karışımından ve onların mayalanma sürecinden sonra ruh üfürülünceye kadar geçen aşamaları sanki birer birer merhale olarak görüyoruz. Ve ondan sonra bu iskeleti tamamlanmış olan varlığın insan olabilmesinde ana unsuru teşkil eden husus... ...Allah'ın kendisine ruh üfürmesi olarak ifade ediliyor. Tamam. Dolayısıyla biz bu aşamaya kadar geçen sürede... ...insanın yaratılışını ifade ettikten sonra... ...yerde mi yaratıldı, gökte mi yaratıldı? Hı. Mesela Muhammed Hamidullah diyor ki... ...Hazreti Adem gökte doğmuştur diyor. Ben onu da tenk Şimdi bir kere. Şimdi daha bir şey soracağım. Evet o şeyi cümlenizi tamamlar mısınız? Yerde mi yaratıldı, Hı -hı. gökte mi yaratıldı? Yani... Analı babalı mı? Cennette Hı. mi? Dışarıda mı? Sonradan mindi bunların üzerine bunları bina etmemiz lazım. Tamam. Bunların üzerine değerlendirmemiz i̇şte lazım. İşte o yüzden ben de nerede evet. yaratıldı diye sordum. Çünkü çok ciddi manada buna dair soru işaretleri insanın aklında oluşuyor. Çünkü eğer cennette yaratıldıysa bu sefer mesela cennette günah ne işi var diyeceğiz. Hadi cennette yaratıldı şeytan orada eğer yoldan çıkardıysa e şeytan nasıl günaha davet edemiyor o içinde başlangıç diyeceğiz. aşamasına sizin okuduğunuz yerden ilave bir katkıda bulunmak tamam. isterim şimdi şöyle ifade edelim yeryüzü unsurları olunca yani toprak olunca adem edimetul arz yerin tozu ifadesini de içeren bir anlam ifade ediyor bu anlamda düşünüldüğünde Kur'an'ı Kerim'de bu bilgilerin nasıl olduğuyla alakalı yani hamurun nasıl insan haline dönüştüğüyle alakalı bir bilgi yok. Yok. bu toprağı nereden alındığıyla ilgili olarak da bir bilgi yok, yok. ama bu yaratılış aşamasının ne kadar süreyi içerdiğiyle ilgili de bir bilgi yok sadece insan suresinde tamam. hel ete alel insane hînum minet dehri lem yekun şeyen mezkura ayeti insanın su toprak ve ileriki aşamalarında ne kadar süre mayalandığı ne kadar tamam. ruh üfrülüne getirilecek hale getirildiğiyle alakalı bir müphem bilgi var. İşte İslam alimleri Kur'an'da detayı bulunmayan bu bilgilerin doldurulması sadedinde hadis, İsrailiyat tarihi belgeler veya bilgiler veya tarihçi mantığıyla ulaşamadığı yerlerde kendilerinin uydurduğu veya eklediği örümcek ağa bilgiler bunların hepsini ne yapıyor? Bir bütün olarak gündeme getirmek suretiyle ...olayı kendi içerisinde bir çerçeveye oturtmaya Peki, çalışıyor. Peki şimdi o çerçeve içinde Buyurun. yine bir alıntı yapacağım ve e, size sözü bırakacağım. Şimdi hadislerde diyor ki Hazreti Adem'in Cuma günü kendi suretinde evet. yaratıldığı... ...ve 60 zira uzunluğunda olduğu belirtilmektedir. Evet. Şimdi Kur'ani bilgiye baktığımızda burası hadis alıntısı. Evet. Ama hani suret olarak nasıl e, yarattı? Yani gerçekten bizim gibi... Bir insan görüntüsü mü aklımıza gelmesi gerekiyor. Yaş itibariyle mesela bir bebek gibi yaratıp sonra mı büyüdü? Helelim, Bununla şimdi, ilgili bilgimiz var mı? E, Kur'an-ı Kerim'de o anlamda yani Hazreti Adem'in kendi suretinde ifadesi, o bir hadis-i şerif inna Allah halaka Adem ala suretihi Allah hmm. Adem'i sureti üzerine yarattı. O biraz farklı yorumlanıyor. Biraz sıkıntılı yorumlar da var. O detaya girmeyelim isterseniz ama Hazreti Adem bu insanoğlunun atası olduğuna göre onun bundan farklı bir başka bir biyolojik canlıdan evrilerek böyle başka ara varlıklar, ara canlılar geçiren başka türlerden buraya doğru şekillenen bir evrim süreci geçirdiğini söylemek durumunda değiliz. Ona Kur'an'ı hiçbir referans geçit vermez. Fakat bir şeyi iyi bilmek lazım. Hocam aslında onlara e, temas edilmeliydi belki öyle başlamalıydı diye düşündüğüm, sizin sorunuzdan sonra oradan girsek iyi olacak dediğim yerde hocam başladı iyi oldu benim için de çünkü hani dedi ya bir usulümüz bir metodumuz iyi bir yerden gidersek doğru yerlere varırız şimdi bakın Adem'in yaratılışıyla alakalı bir şey konuşulacaksa bir defa Cenab-ı yaratma sistemi hakkında malumat sahibi olmamız lazım Allahü Teala Teala yaratmayla ilgili ne söylüyor biz Kur'an-ı Kerim'den bu konuda çok temel 3 tane şey öğreniyoruz bunlardan biri Mesela siz de bilirsiniz, izleyici kardeşlerim de bilir, hocam çok daha iyi bilir. Orada buyuruyor ki Rabbimiz, mesela Yasin suresinde, inna ma amruhu iza şeyen en yakûle lhu Allah'ın yaratma sıfatını ifade eden, e, onun yaratmasını bize öğreten cümlelerden biri ve en temeli budur. Allah bir şeyin olmasını istediği zaman o şeye ol der ve o şey olmaya başlar. O şey ol der hemen olur diye veya hemen oldu gibi bir tercüme geleneği e, belirmiş ama bu kelimenin kendi fiil kalıbına geniş zaman manası veren süreç manası veren kalıbına çok uygun bir yaklaşım değil. Allah-u Teala'nın yaratma sisteminde bir süreç vardır. Hı hı. Genel, genel yaratma sisteminde oradan ilk insana doğru bir akış yapmamız lazım o anlamda söylüyorum bu kün feyekun alakalı Kur'an-ı Kerim'de 7-8 tane ayet var her biri benzer içerikte benzer manaları veriyor benzer mesajları veriyor allah Teala'nın gene yaratma sistemi ile alakalı beyan buyurduğu ayetlerin bir bölümünde Bede yebde'u kelimelerini kullanır. Ve huvellezi yebde'ul halqa sümme yu'iduhu. Allah yaratmaya başlar sonra iade eder. Bir yaratmaya başlama sisteminden söz eder. Bu bir sürecin yaşandığını ifade eder. Hatta bu noktada belki çok daha kalıcı bilgi olması noktasında ifade edeyim. Mesela göklerin yerin altı günde altı zamanda yaratılmasından söz eden ayeti kerimeler vardır halakas semavati vel alt fi siddeti egyamin altı zamanda yaratmak bir süreç yaratılışla bir süreç var bu sürecin bütün mahlukatla alakalı bir süreç olduğunu ve insanın da o süreçteki bu genel kanuna tabi bir yaratılış süreci geçirdiğini söylemek zorundayız ben bu noktada ilk insanın yaratılışı bağlamında bir elementer yaratılış aşamaları vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bir de biyolojik, embriyolojik yaratılış aşamaları vardır. Her iki aşamanın da yedişer unsuru vardır. Hocam e elementer düzeyle alakalı olanlarını söyledi. 7 tane. Evet. Bir ayette her canlı şeyin hatta 3 ayette geçiyor. Her canlı şeyin sudan yaratıldığı beyan ediliyor. Her debelenen canlının sudan yaratıldığını beyan eden Nur Suresi 45. ayet var. Furkan suresi 54. ayette de... ...insanın da özel olarak sudan yaratıldığını, Rabbimizin insanı sudan yarattığını beyan eden ayet var. Bunun dışında işte meselenin bir türap boyutu var, bir tıyın boyutu var, bir tıyın-i boyutu var. İşte hocamın ifade ettiği gibi sülâletin min tıyın ifadesi var... Hame-i Mesnun, Salsal Hame-i Mesnun, Salsal Kel gibi Yani toprak, çamur ama bu çamurun konsantre özelliği olan bir çamur olan yapısından söz ediyor Onlardan sonra bu yedi aşama elementer aşamaları oluşturan bu yedi aşamadan sonra Bir canlı aşaması başlar ki Kur'an ona nefsi vahid eder işte Adem dediğimiz yani ilk insan ya da ilk insan türü dediğimizde Candan söz ettiğimiz meselenin içerisinde karşımıza ilk çıkan kelime Ya da tamlama nefsi vahide tamlamasıdır Ondan sonra bir biyolojik süreç başlar O da yedi aşamadan meydana gelir Onun da böyle madde madde Kur'an-ı Kerim'de ifadeleri var Ancak bir şey daha beyan edeyim Elementer düzey yani toprakta yaratılışla alakalı her insanın topraktan yaratıldığını beyan eden ayetler vardır. Her insan. Vallahu kalak ve en şey minel ardı. Sizi Allah yerden bitirdi, yerden çıkardı, yerden yarattı diye. Hepimizin topraktan yaratıldığımız ifadesi var. Ayrıca e, Nuh suresinin 17. ayetinde Vallahu embe teküminel ardı nebatâ diye bizim yerden topraktan bir bitki gibi bir bitki olarak be e, yaratıldığımız bir süreçten söz ediyor e, yani sadece Hazreti Adem değil ya sadece ilk insanlar değil herkesin topraktan yaratıldığını en direk olarak hepimizin toprak geçmişimiz bulunduğunu beyan ediyor hem Necim suresi 32. ayet hem Nuh suresi 17. ayet şimdi hocam o ondan sonra, yine sizinle özür dilerim bir alt parantez olsun eee bu tarz sorular çok geldiği için soruyorum belki ona da değinirsiniz mesela Mustafa Işık da e, aklına takılmış hı. hani insanlar kimisi e, siyahi deridir işte kimisinin neyse ten renkleri farklı saç şekillerimiz farklı vesaire evet. vesaire hı hı. Mustafa Işık demiş ki Hazreti Adem'in yapısını oluşturan unsurların ki bu bahsettiniz ki hepimiz topraktan ve yedi unsurdan bahsediyorsunuz yedi aşamadan o, yedi aşamadan Hocamız yedi unsurdan bahsetti. Unsurların farklı yerlerden alınması onun neslinin karakter ya da renk gibi ya da tip gibi farklılıkları neden olmuştur diyebilir miyiz? Yani sonuçta ciddi bir çeşitlilik var. Yani olabilir. Onun önünde bir mani bir durum yok. Neticede hocamın dediği gibi bu deneysel bir şey olup da önümüzde yeniden bunun detaylarını ortaya koyabileceğimiz bir laboratuvar ortamında deneyebileceğimiz bir imkanımız yok. Ama e, madem ki çamurun ve toprağın çeşitli özelliklerinden söz ediliyor hatta bir fırınlanmış toprak tın tın ses çıkaran dediği şey böyle yani fırınlanmış ısıtılmış bir anlamda ateşle buluşturulmuş özelliğinden söz ediyor hı hı. İşte bunun e, insanla alakalı değişik özelliklere işaret ettiği yorumları yapılabiliyor bunun önünde bir engel yok fakat bir şeyi yanlış anlaşılmaması adına söylemeliyim hem hocamın sözlerinden hem benim sözlerimden aman yanlış anlaşılmasın Kur'an-ı Kerim'de yaratılışla alakalı evet bir süreç var. Hatta insan suresi birinci ayetinde henüz insan diye anılmadan onun üzerinden de, zamanın içinden devasa bir süreç geçmişti diye bu sürece işaret eden beyanlar var. Fakat bunların hiçbir tanesi insanın yaratılışında ilk insanın yaratılışında ara formların meydana getirildiği Darwin'in evrim teorisine kapı aralayan bir yarım cümle dahi söylemediğimizi beyan etmeliyiz. İnsan şunun için bunu söylüyorum. Hani süreçler var, aşamalar var deyince milletin aklına hemen e, Darwin teorisi Evrim teorisi geliyor ve bu, acaba bunlar da ona benzer bir şey mi söylüyor? Hayır, biz bir defa yaratılışın ister su, ister toprak, ister çamur, ister hangi aşaması olursa olsun Bunların kendiliğinden meydana gelmesinden değil her birini Cenab-ı Hakk'ın yaratmasından söz ediyoruz Yaratmadan söz edilmesi evrim teorisine kapı aralamaz İlk yaratılan insan için Kur'an'da iki kelime kullanılır Bunlardan biri el insandır, biri beşerdir Saat suresinde ve Hicr suresinde Allah'ın topraktan çamurdan yaratacağını beyan ettiği bu insan yani bu canlı için beşer kelimesini kullanıyor. Bu beşer canlı varlık derisi olan bedeni olan vücudu olan varlık anlamına geliyor. Bir başka kullanılan kelime de el insan kelimesidir. Yani insanın daha su halindeki o orijinal durumuna da Kur'an insan demektedir onun toprak halindeki durumuna da Kur'an beşer demektedir bizim insan ve beşer kullanımlarının dışında Kur'an'ın verdiği bilgilerin içerisinde başka bir ara canlıdan ara formdan hiçbir şekilde söz edilmediğini sözümün burasında özellikle beyan etmek durumundayım yanlış anlamalara kapı aralamaması hocam için. bir şey söyleyeceğim ee, mesela Sinan Canan bu anlamda birkaç soru göndermiş bizim de programımıza katılan e, kıymetli bir e, konuğumuzdur. Evet. ve aynı zamanda e, derste veriyor, öğretim üyesi. Şimdi diyor ki, Mehmet hocam Kur'an'ın evrime geçit vermediğini hangi ayetle delillendiriyor? Rahimlerde evrim olur da dünyada neden olmaz demiş. Ve e, Kur'an'da süreç varsa evrim neden yok? Her canlı sudan ise ve insan da canlıysa Kur'an tabiata ilişkin olayları anlamak için kendisini değil, tabiatı referans verir. Bilime bakmadan eksik kalmaz mı istiyor? Kur'an-ı Kerim Evrim yani süreç aşamalılık yok demiyorum. Tabii ki aşamalar var. Su, toprak, çamur, çamurun çeşitli evreleri bunlar bir aşama olduğunu gösterir ama aşamaları Allah'ın yarattığından söz ediyoruz. Yaratılış varsa bu yaratılış kavramının peşi sıra meselenin içerisine Darwinizm ya da onun evrim teorisi gelmez. Yani ara canlılar, ara formlar işin içerisinde Kur'an'dan bir referans almaz. Söylediğim budur yoksa tabii ki göklerin yerin yaratılışında bir süreç var altı günden altı evreden söz ediyor insanın yaratılışından söz eden secde suresinin yedinci ayetinde Rabbimiz diyor ki ''Ellezi ahsene külle şeyin halakahu'' Ve bedel halkal insanı mintiinin Allah yaratılışı her şeyin yaratılışını en güzel yapandır ve insanı yaratmaya da çamurdan başlamıştır diyor. Bir başlama yaratılışın başlamasından söz ediyor. Yaratıcının olduğu yerde. Doğal seleksiyondan filan söz edilmez. Vurgumuz budur yoksa sürecin olmasının önünde hiçbir engel yok. Hayatın her aşaması zaten bir süreç mantığıyla devam ediyor. Bence evrimin e, varlığı da şimdi yani gerçekten e, inançtan ve Allah'tan da hakikaten onun kudretinden bir şey eksiltmez diye ben yok, düşünüyorum. Yok şimdi orada şunu dikkatinizle sorun. Hocam istiyorsan. çok kısa bir reklam arası versem ve ondan sonra sözü olur, size bıraksam olur. araya girmek ben istemiyorum. Tamam tam oradan devam edeceğiz. Kısa bir aramız var birazdan buradayız. devam ediyoruz sevgili seyirciler. Yaratılış sırları ve Hazreti Adem üzerine konuşuyoruz. Aslında daha işin başında Şimdi, değil mi? İlk soruda bayağı bir uzun e, konuştuk. Daha sırada çok soru var. Seyircimizin dikkatine teşekkür ediyorum. Evrim konusunda özellikle bundan iki asır öncesi çok ciddi, çok popüler bir hale gelmiş olan türlerin evrimi hı hı. pozitivist düşüncenin bir ürünüydü. Ama o düşünceye bugün Avrupa'da da sahip çıkanlar kalmadı. Bir varlığın bir başka varlığın evrimi şeklinde. Hocam Buguna evrime inanan çok insan hayır, var. Var ayrı konu ama o düşüncelerin hepsi bugün bir teori olmaktan öte geçemediler. Hiçbir varlığın bir başka varlığın evrimi sonucu olduğunu pozitivist ilim dahi ispat etme imkanı bulamadı. Hiçbir tecrübe buna müsaade etmedi. Yalnız sayın hocam güzel ifadede bulundu. Bir evrimden söz edilecekse yaratılış aşamalarında su, yosun, mantar, ağaç, hayvan, insan vesaire. Hı hı. Yani böyle bir evrimden söz etmek mümkün. İnsanın yaşayabileceği ortamın hazırlanması konusunda onun hayatıyla alakalı olarak neler daha önceden yaratılmalıysa... Onlar yaratılmıştır. Eğer buna bir evrim dersiniz, başlangıçta su vardı. Sonradan başka başka unsurlar Allah yarattı. Ama hiçbir zaman insan bir hayvanın uzantısı veya falan filanın evrimi şeklinde olmuş bir şey değildir. Bu yani, aşamalar olarak... Yani klasik söylemle hani bir maymundan türemiş değil Hazreti bir, Adem diyorsunuz. Hayır İslam hayır, hiçbir veya şeydir. hiçbir din böyle bir şeye müsaade etmiyor zaten. Peki şimdi... Yani Pelin Hanım e, yani... Bakın insanın su halindeki durumuna da Allah insan ve beşer diyor. Toprak halindeki o ha o durumuna da beşer ve insan diyor. Daha en başı için insan ve beşer kelimesini kullandıktan sonra geride ara ara türlerin bulunduğunu üstelik buna dinin herhangi bir rezervinin olmadığını söylemek doğru değil. Evrime ...başka Darwinizme kim inanıyorsa varsın inansın o beni ilgilendirmiyor. Ama Darwinizmde evrim başka şeyler. Süreç anlamında bir aşamalılık anlamında sözümüz elbette bunlar vardır. Yani ta kainatın yaratılışından söz eden altı aşamanın örneğini o anlamda verdim. Ama bizim toplumumuzda evrim denince milletin aklına ilk gelen... ...akla kazınmış olan şey bir insanın maymundan geldiği iddiasıdır. Bunu böyle kabul eden varsın kabul etsin ama... Buna Kur'an'i bir referansın bulunamayacağı üzerinde duruyorum. Söylemek istediğim budur. Peki yani. hocam evet. e, siz kitabınızda cennette yaratıldığını söylüyorsunuz. Evet. Hazreti Adem'in. Evet. E, toprağın yeryüzünden alınıp getirildiği, mayalandığı ve e, az önce bahsettikleriniz. Bunun arkasından evet. e, ruh üfleme bölümü var. Evet. Buraya biraz açıklık getirebilir miyiz? Şimdi efendim e, şöyle ifade edeyim. İnsan, insan olabilmesi için mutlaka Allah tarafından ruhun üfürülmesi olayını Cenab-ı Hak bir şart olarak öne sürüyor. Kur'an anla, Kur'an'dan anladığımız bu. Yoksa öbür tarafı insan denilmiyor ona. Ruh üfrüldükten sonra bu varlık nerede? Cennette. Hazreti Adem'in cennete nereden girdiği, nasıl girdiği ile ilgili herhangi bir Kur'an'ı bilgiye sahip değiliz. Ama cennette yaşadığı, cennetten indirildiği ile alakalı bilgilere Kur'an açısından sahibiz. Cennet olduğu konusunda e, hani katif fikrinizi nereden alıyorsunuz? Şimdi Kur'an'dan alıyoruz bunu çünkü Hazreti Adem'in üskun en tevazirci kel cenne Örneğin sen ve eşin cennette yaşayın. Cennetten indirildiler Az önce hocamız e, ifade ettiler her fiili Hazreti Adem'in cennetten indirilmesi veya bir başka ifadeyle cennetten çıkarılması. Şimdi Kur'an'ın ifadelerine göre Hz. Adem'in yaratılışı oluyor. Nerede oluyor bunu biz bilmiyoruz ama bir yer tayini söz konusu değil. Fakat bu müphem konunun Hz. Peygamber'in hadislerinden etkilenerek veya yararlanılarak cevabı aranacak olursa Hz. Peygamber'in hadislerinde ki bu bizim hadis külliyatı olarak sahih kabul ettiğimiz değerlerin içerisinde aynen var. Hz. Adem'in cennette yaratıldı ve cuma günü yaratıldı. Ben bu cumayı da bir gün kavramı içerisinde sizden az önce o dediğiniz dönem olarak ifade edildiğini düşünüyorum. Bu anlamda düşünülürse Hz. Adem cennette yaratıldı. Ve cennette yaratıldıktan sonra da cennet hayatı başladı ki buna ben bizim fizik alemde yaşadığımız bir insan formu olarak da bakmıyorum. Hz. Adem cennete mahsus olarak cennet şartları içerisinde yaşatıldı ama asıl yaratılma amacı dünyaya gönderilmek ve asıl yaşayacağı alan da dünya olacak idi. Bundan dolayı da insan zaten unsav o günahı unsurları... işlemek kaderinde mi vardı diyorsunuz? yani nasıl evet, oluyoruz günah konusuna gelecek olursak eğer girmemi isterseniz ona da bazı katkılarda bulunalım zaten gönderilecekti yani o Efendim, gibi. kuran'ın bize verdiği bilgilere bakılır ise Hz. Adem'in cennet hayatı bu tabirin tırnak içerisinde söylüyorum bir senaryodan ibaret hmm. dikkatinize sunmak istiyorum ve sevgili seyircilerimiz de özellikle bunu yanlış anlamasınlar Adem yeryüzü unsurlarından yaratıldı, yeryüzü için yaratıldı ama cennet hayatından yeryüzüne indirilmesi için bir sebebin gerçekleşmesi lazımdı ki bu sebebe istinaden Adem yeryüzüne indirilebilsin. Bana göre Hz. Adem'in cennette yaşatılması veya yaratılması bir insanın istikbalde, Allah'ın emirlerine uyması halinde kazanacağı nimetlerin gösterilmesi bakımından çok önem arz ediyordu. Ha, i̇breti alem. Ve bu manada eğer oradan çıkar ise nasıl bir nimetten mahrum olduğunun idraki söz konusu olacaktı. Dünyanın kendisi için ne kadar kazanımlar veya kayıplarla dolu olduğu gerçeğini fark edecekti. Cennetten çıkarılma hadisesine bakıldığında Kur'an'ın verdiği bilgiler esas alındığı zaman hı hı. orada Hz. Adem'in bir isyan durumunun söz konusu olmadığı, bir unutmanın, bir yanılmanın sonucu böyle bir durum söz konusu olduğu ama yanılmadan sonra da yapmış olduğu işin yanlışlığını görerek bir pişmanlık, bir nedamet duygusu içerisinde Allah'a yalvardığı ve bunun neticesinde de sanki hiç günah işlememiş gibi arınmış olarak yeryüzüne gönderildiği gerçeğini görüyoruz. Kur'an açısından bakıyoruz. Şimdi yeryüzüne gönderildiği evet. noktadan itibaren tabii çok sorulacak soru var ama bizim e, böyle gözümüzde canlandırdığımız... ...hani o doğru Kur'an'ı bir bilgi mi diye soracağım. Şimdi hocamız cennette yaratıldı. Siz diyorsunuz ki hayır cennet değil, yeryüzünde yaratıldı. Velev ki cennet, velev ki yeryüzü diyeceğim. Şimdi o günah denilen olay hakikaten bir ağaç vardı. Ona ellemeyeceksin, işte e, oradaki elmayı yemeyeceksin dedi de... ...gerçekten Hazreti Abba ile birlikte ya da Hazreti Havam demek gerekiyor... ...o da ayrı bir soru tabii gittiler ve... Ee, yılanın verdiği besvese üzerine elmayı yediler ve ondan sonra mı günah Şimdi, olarak yazdılar? Oraya ben insanları. bir tespitte bulunuyorum hocamızın düşüncelerini alırız. Şimdi e, bana göre cennet, dünya cenneti veya Adem'in yaratılış aşamasının olgunlaşması için bir küvez gibi değil. Bir tane cennet var. Mesela İbnül Kayyum El Cevzi, Hadil Ervaht'a aynen öyle diyor. Elif lam takısı olan her kelime marife olarak nitelendiğine göre cennette de bir tek şekliyle insanın ahirette gireceği, inanan insanların ahirette gireceği yer olarak ifade edilir deniliyor. Ben şahsen insanın bizim inananlarımızın yarın ahirette gireceği mekan olarak olduğunu düşünüyorum. Ve bundan dolayı da insan orada bir takım güzellikleri, bir takım nimetleri, bir takım değerleri görüyor. Hı. Ve o bilgiler içerisinde dünyaya geliyor. Günahın ne anlama geldiğini oradan düştükten sonra anlıyor. Şimdi bir dakika, evet. bu söylediklerinizle ben şöyle heyecanlanıyorum. O zaman evet. yani şeytan da bunları yoldan çıkartıncaya kadar şeytan değildi o zaman cennette olduğuna göre yani şeytan da o zaman muteber bir varlıktı gibi. Şimdi ne? zaten Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız o aşamaya kadar şeytanın günahkar olduğuyla ilgili bize hiçbir bilgi verilmiyor. Şeytan ne peki o zamana kadar şeytan, size göre? Şeytan Kur'an-ı Kerim'de iki ifade bulunuyor. Birisi İblis, birisi şeytan. Ama bir de can kelimesi kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Şeytanın bazıları bu ifadelerden hareketle meleklerin aynısı olduğu şeklinde ifade ediyor. Hangi noktadan hareketle? Bütün melekler secde etti ama o secde etmedi. Ama öbür tarafta yaratılış olgusuna bakılırsa meleklerin yaratıldığı maddeden farklı bir maddeden yaratılan bir varlık olarak meleklerden de ayrı birisi olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Ben meleklerden ayrı birisi olduğunu ama Adem aleyhisselamı isyan ettirinceye kadar henüz günahkar durumda bulunmadığını günahı Adem'le birlikte yaşayarak her ikisi birden kovulmuş bir değer olarak düşünüyorum ve buna göre de okuduğum, edindiğim kazanımlar beni hmm. böyle düşünmeye yönlendiriyor. Siz hocam ne evet. dersiniz? <gülüyor> Tabii söyleyecek çok şey var. <gülüyor> Tahmin ettim çünkü <gülüyor> biz konuşurken hocam orada şişti. Evet. Bir an dinliyorum. Kemali Edeb'le dinliyorum Nasıl? hocamın <gülüyor> e, sözlerini. Tabii ki ee, ilk sorunuzu sorduğunuzda da beyan etmiştim. Aslında hocam bunun müteşabih olduğunu bu konuda sözün bitmeyeceğini beyan etme anlamında e, bir katkısı oldu. Ben de o bitmeyen sözlere bir katkı sunma anlamında ifade edeyim. E, o e, el cennet yani Hz. Adem'in yaratıldığı ve içinde meskün bulunduğu cennet ifadesi Aynen başında elif bulunan yani belirteç takısıyla e, yer alan bir kelime. Bu müminlere vaat edilen cennet diye kabul edildiğinde bir takım sorunlar meydana geleceği kanaatindeyim. Neticede Adem'in dünya toprağından yaratıldığı aslında çok net bir şekilde ayetlerde beyan edilmiş olmasına rağmen onun bu yaratılışından sonra o aleme yani müminlere vaat edilen cennete nasıl çıktı ne zaman çıktı gerçekten burada yaratılıp bir yukarı çıktı sonra aşağı mı indi bu konuda bir bilgimiz yok tamam. evet. ama beyan ediliyor ki dü dünya toprağından alındı oraya gitti fakat orada işte Cebrail alamam dedi filan bir melek için Allah'ın emrettiği bir şeyi Allah ona yap dedi o yok ben bunu yapamam filan bunlar e, biraz sıkıntılı ifadeler e, şunu beyan etmek isterim o cennet bir defa müminlere vaat edilen bir akıbet mekanı bir son yeri yani bir ödül mekanı ve o orada hani siz soruyu sorarken işte yılan geldi de yılan işte girdi yılan şeklinde aldattı da filan bilmem ne bunlar kur'ani referanslar olan bilgiler değil. Kur'an'da Kültürümüzde... yılan hiç yok. Evet. Yani öyle öyle e, bazı kanaatler bunlar yani. Bir, kitap mukaddes kaynaklı, evet. kitap mukaddes de var ona benzer ifadeler oradan bize kanaat olarak gelmiş. Bunun hiçbir şekilde Kur'an'i bir referansı yok. Aksine Kur'an'a göre Adem'i de eşini de azdıran o bulundukları nimet yurdundan çıkmalarına sebep olan varlık iblis. Yani şeytan. İblis. Bu şimdi iblis önceki adıdır bunun o kovulmadan sonraki adı şeytandır. Yani önce iblis sonra aynı varlıktan söz ediyoruz ama azgınlaşma, yoldan çıkma anlamındaki Allah'ın ona yönelik emrini yerine getirmemesinden sonra Kur'an ona artık şeytan adını kullanıyor onunla ilgili. Ama bir şey daha ısrarla vurgulamak lazım. Eğer eee ...o cenneti müminlere vaat edilen... ...cennet gibi algılarsak... ...mesela oraya... ...bu şeytanın nasıl girdiğini... ...şeytan olmadan önce... ...neyi hak ederek oraya girdiğini... ...bunu bilmiyoruz... ...böyle, böyle bir veri elimizde yok... ...bazı kanaatler... ...bazı ilim adamları şunu söylüyorlar... ...hocamın kanaatini bilmiyorum ama... ...eğer farklı düşünüyorsa... ...tabii ki söyler... Me Cebra şey, ...iblisin de aslında... ...melek olduğu sonradan işte hatta adının azazil olduğu sonradan bu isyan durumundan sonra işte meleklikten çıkarıldığı beyan ediliyor ama bu Kur'an'i bunun da Kur'an'i bir referansı yok aksine Keyif suresinin 50. ayeti çok net iblisin cinlerden olduğu açıkça beyan ediliyor deniyor ki A şeytan cin Tabii canım evet. izgulna lil melâketi şudûli âdeme ...fesecedû illa iblîs kâne cinni... ...o zaten cinlerden idi... ...fefe seka'an emri rabbehi... ...rabbinin emrinden çıkmış idi diyor... ...rabbinin emrinden çıktıktan sonraki adı bunun şeytan... ...fakat bir şey daha özellikle vurgulamamız lazım... Evet. ...Pelin Hanım... ...genelde kullanılan argümanlardan biridir... ...hani Allah meleklere... Adem için secdeye kapanın denince bütün melekler bu emri yerine getirdi iblis hariç demek ki iblis de meleklerdendi bu hitabın muhatapları arasında iblis de vardı böyle bir çıkarım yapıyorlar halbuki buna verilecek çok esaslı birkaç cevabımız var hepsini zikretmeyeyim ama bir tane söyleyeyim Allahu Teala'nın meleklere yönelik Adem için secdeye kapanmaları emri ayrıca iblis için de dile getirilmiş bir emirdir bu pek görülmez. Halbuki Araf suresinin 12. ayeti çok nettir. قال ما مَنَعَكَ اَنْ il تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ Sana emrettiğim halde burada sana dedi iblis bir önceki ayet gene meleklere yönelik secde emrini ifade eden ayettir. Onun 12. ayeti bir sonraki ayette sana emretmiş olmama rağmen seni secde yapmaktan alıkoyan neydi diye bir beyan yer alıyor. Dolayısıyla melekler hitabının içerisinde iblisin bulunması ona da ayrıca bir böyle bir emrin verildiği gerçeğini gizlemez Peki o var Peki iblisin neden secde etmediğimizvabı var. var var tabi var tabi bir şey daha söyleyeyim de e, şimdi mesela diyelim ki burada 30 kişiyiz bu 30 kişinin diyelim ki 28'inin bir özelliği var ortak özelliği İki kişinin başka bir özelliği var. Siz bu 30 kişiye hitap ederken o 28'in özelliği neyse onu kullanarak söylersiniz. Biz üniversitede hocayız, hocam da yıllarca hocalık yaptı. 50 kişilik bir sınıfın 45 kişisi başarılı 5 kişisi kalmışsa o sınıfı tanımlarken siz başarılı dersiniz. Çoğunluğun özelliği neyse hitap ona göre verilir. Buradan hareketle iblisin de vakti zamanında melek olduğu dolayısıyla sonradan meleklikten çıkartıldığı gibi yaklaşımlar çok doğru şeyler değiller. Dahasını söyleyeyim meleklerle alakalı Kur'an'da çok çarpıcı 3 tane ayet vardır ki bu ayetler Meleklerin Allah'a hiç ama hiçbir şekilde isyan etmeyecekleri ve emrolundukları konular her neyse onu aynıyla yerine getirilecek, getirecekleri beyan ediliyor. Ama sorgulayabiliyorlar. Sorgulamadı. sadece hikmetini anlama. O Bakara suresinin 30. ayeti sanıyorum onu düşünerek Kesinlikle beyan edelim. ettiniz. Evet. Onun üzerinde de durabiliriz. Gerçi <gülüyor> pek çok tartışmaya sebep olan ayetlerden biri de odur. Yani yanlış yorumlandığı için kanaatime göre yanlış yorumlandığı için sorular ve sorunlar çıkıyor. Mesela şöyle tercüme ediliyor ayet. Es-sel bille izgalal rabbukel melaiketi innî ca'ilun fil ardı halife. Hani Rab'bin meleklere demişti ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diye tercüme ediliyor. Halbuki onların bu algıya düşmelerinin bir sebebi var. Haklarını yemeyelim. Yani onları böyle tercüme ettiren iki tane ayet var. Orayla o ayeti karıştırdıkları kanaatindeyim. Ayetlerden biri Hicr suresinin 28. ayetidir. Orada ve izgâle rabbuke lil melaiketi inni hâlikun beşeren min min minhame mesnun. Rabbin meleklere demişti ki ben işte bir beşer yaratacağım. İşte çamurun şu şu özelliklerinden oluşan bir beşer yaratacağım dedi. Ama orada Adem'in ya da ilk insanın, ilk insan türünün yaratılış orijinine dikkat çeken, onun salsalden yaratılacağı, çamur özelliğinde bir şeyden yaratılacağı zikredilerek beşerin yaratılmasına gönderme yapıyor. Bir bu ayette bir de saat suresinde... Orada da buyuruyor ki benzer ifade, biz Galdera bu kelil melaiketi, ini halikun beşerin mintiyle. Evet. Ee, e ben bir beşer yaratacağım, çamurdan diyor. Ama orada yaratmak anlamına gelen kelime bu iki ayette halikun kelimesidir ve yaratılış orijinine dikkat çeker. Yani toprağa, çamura, çamurun bir özelliğine dikkat çeker. Oysa bu ayette sözü edilen durum. İnsanın yaratılışı değil, yaratılmış olan insanın bir göreve tayin edilişidir. ''İnni halikun beşeren'' demiyor. Diyor ki ''İz qâle rabbuke lil melâketi inni cailun fil ardı halife'' ''Ben yeryüzünde bir halife tayin edeceğim.'' ''Halikun'' değil, ''Câilun'' farklı bir kelime kullanıyor. O kelimeyi çok enteresan bir şekilde saat süresinde Hazreti Davud isinde kullanıyor. Aynı içerikte diyor ki ya Davudu inna caleke halifeten filardı. Ey Davud, biz seni yeryüzünde halife olarak görevlendirdik. Cale bir insanın halifeliğinden söz ediliyor ve orada cale kelimesi kullanılıyorsa bu bir görevlendirme manasına gelir. Eğer yaratma manasını alınırsa şöyle çok temel bir sorunla yüz yüzeyiz demektir. Hani mele. Melekler sorgular dediniz. Hı hı. Ona katkı olsun diye beyan ediyorum. Bakara 30. ayetin ikinci cümlesi şu. Rabbimiz meleklere yeryüzünde halife tayin edeceğim deyince melekler cevabı veriyor. Galu demişler ki ete calu fiha men yufsidu fiha ve yasfiku dimae. Yani sen kan döken ve fesatlık çıkaran birini mi tayin edeceksin sorusunu soruyorlar. Şimdi eğer yaratma manası verilince Kaçınılmaz soru şu... Melekler yaratılmadan önce insanoğlunun kan dökecek olduğunu ve yeryüzünde fesatlık çıkartacak olduğunu nereden biliyorlardı? Aynen öyle. Buna şu cevap veriliyor... Deniyor ki... insanlardan daha önce cinler yaratıldı... Onlar benzer... Bu işte burada sözü edilen fesat çıkarma ve kan dökmeyi yaptıkları için onlara benzeterek böyle tahminlerde bulundular deniyor. Buna... Böyle bir cevaba gerek yok. Bir din taifesi, bir grup mahluk bir şeyi yap yapıyor diye bir başka mahlukun da aynı şeyi yapacağı sonucunu çıkarmak bir anlamda gayb hakkında bir kanaat ortaya koymaktır ki Nemil suresi 65. ayette çok net bir şekilde Rabbimiz Kullâ yâlemû men semavati vel ardil gaybe illallâhu Yerde ve gökte Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilemez. Buna melekler dahil. Allah bildirmediği sürece hiçbir varlık gaybı bilemez. Dolayısıyla meleklerin bu soruyu sormalarında gaybi bilselerdi bunu sormazlardı. Bilmedikleri için bir şeyin hakikatini öğrenmek istiyorlar. Peki benim tercümeme göre mesele ne oluyor? Mesele şu, benim dediğim yani tercih edilen bir başka tercüme türüne göre. Bunu ben bulmuş değilim yani bunu böyle tercih eden bir sürü alim vardır onu beyan edelim. Yeryüzünde fesatlık çıkarmakta olan ve kan dökmekte olan bu varlıkları mı halife olarak görevlendiriyorsun? İnsanlar var ve o insanlar henüz bir peygamber görevlendirmesi olmadığı için henüz bildiğimiz manada bir bilinç inşa edilmediği için insanlar kan döküyorlar. Beşer suretleriyle kan döküyorlar, fesatlık çıkarıyorlar ve onları görüyor mu melekler? Yani bir dakika zaman kayması. Şey insanlar yaratıldıktan sonra mı böyle bir diyalog yaşar? Ha geçirdiniz? işte ben öyle evet, diyorum. Evet, ben de ben... aynı öyle diyorum. Şimdi az önce hocam siz gelmeden önce biz Pelin Hanım'la içeride konuşurken hocam bu kitaba ilave değişik düşünceleriniz oldu mu dedi? Hı -hı. Ben de dedim ki bu kitap daha önce geleneksel kültürün ürünü olarak. Ce'ale fiilinin halaka anlamında kullanılmasından kaynaklanan bir eksikliğe tabi. Hmm. Ancak daha sonradan yapmış olduğum incelemelerde halaka fiilinin bu Hicr suresinde geçen ayet ve saat suresinde geçen ayetlerle yaratma işinin ayrı, yaratılan bir varlığın halife olarak tayin edilmesinin ayrı olduğu üzerinde durmamız lazım. Evet bravo. İşin, bir peki. da budur. Tamam. Bir bir cümle olarak da bulunayım. Tamam. İkincisi burada meleklerle olan ilişki yani bir soru-cevap, bir isyan veya itiraz gibi algılanan husus iki şekilde izah edilebilir. Birisi hocamın az önce ifade ettiği, insan yaratıldı, üredi, çoğaldı. Hazreti Adem'in uzun süre yaşadığı düşünülürse, zaten daha sonra, öldürdü. Daha sonra yani, sonradan daha meleklerin bu süreç içerisinde Allah tarafından bir muhataba yani hitap durumuna alınmış olması olabilir bu ihtimal. Ama ben ona ihtimal de vermiyorum. Cenab-ı Hak yarattığı varlığın nasıl bir özelliğe sahip olduğunu insanlara bildirmek açısından bu bir Kur'ani metottur diyorum. Sınallerinize girdim mi bilmiyorum ama insanlığa bildirmek istiyor. Yani benim yarattığım nasıl Kur'an-ı Kerim'de insan, zalim, cahil, acil, aceleci vesaire ifade ediliyorsa Kur'an açısından bu manada insanın yaratılan bu varlık olma özelliğiyle melek olmadığı, yanlış yapabileceği, isyan edebileceği, gerektiğinde fesat çıkarıp kan dökebileceği meleklerle yapılan hıvar konuşmadan sanki böyle bir bildirimde bulunulmuş gibi de olabilir. Şimdi... Burada bir isyan durumu söz konusu. Peki, aslında isyan Hıramaz. değil bir defa. Onu isyan melek isyan etmez. O kelimeyi özellikle kullanmamış Tamam. Olur. Peki şimdi İbni Arabiye e, atfedilen ama bilemem artık doğru <gülüyor> mudur değil midir. Meşhur bir e, rivayet. rivayet vardır. Yani bu rivayeti ee, özellikle Hazreti Adem öncesi Ademlerin varlığına dair bu çok aktarılır ve anlatılır. Yine kitaptan okuyacağım. Şimdi... Okumayın ben anlatayım size. Olur, orayı. olur. <gülüyor> zaman kaybetmeyelim diyorsunuz Tabii. ya. Şimdi bu meleklerin Allah'la olan ilişkilerinde bir itiraz durumu gibi algılanan husus o zaman melekler bunu nereden biliyorlardı sorusunun sorulmasına sebebiyet veriyor. Tamam. Bu anlamda da herkes diyor ki Efendim, insandan önce ya başka varlıklar vardı ya da Adem'den önce başka varlıklar vardı. Melekler buradan edindikleri bilgileri Allah'a itiraz veya isyan veya onun hikmetini sorgulama gibi algıladılar. Ve böyle bir durumda Adem'in öncüleri olduğu şeklinde bir değerlendirmeye vardılar. Şimdi... Az önce hocamın okuduğu hocam, ayetleri ona kaldı. anlatacağım müsaade edin. Peki. Ona gelmemiz lazım. Peki. Şimdi hocamın az önce okuduğu ayeti kelimelerden ve benim ifade ettiğim hususlardan edindiğimiz kazanım şu: Adem hiçbir varlığın evrimi olmaksızın doğrudan doğruya topraktan yaratılmış ve Allah'ın yaratma konusundaki insan olma tecellisinin bir ürünüdür. Peki. Şimdi bu çerçevede düşünüldüğünde Adem'in bir öncülü olmaması lazım. Şayet birileri Adem'den önce bir Adem'den söz ediyorlarsa bizim üzerinde durduğumuz en önceki Adem'dir. Yani ilk Adem'dir. Bugün de bir sürü Adem'ler var piyasada biz bunların üzerinde durmuyoruz. Hı. Oradaki ifade İslami olmaktan ziyade daha sonradan ortaya çıkmış bir düşüncenin İslam literatüründe Adem'den önce Adem var olduğu şeklindeki bir kanaata zemin oluşturuyor. Orada müsaade ederseniz ben açıkladım. Yani Adem'den önce Adem varsa o da Adem yani ha, biz, neticede Arap bir formüle gönderme olmayacağı için bir sorun Hayır. Ama şimdi hayır, hayır, oradaki hayır, meleklerin Hayır. yani, yani halife şöyle... görevlendirilmesi ifadesini beyan ettikten sonra Hocam ama şöyle yani bir e, rivayete göre yani biz 8. Adem'in soyuyuz. Şimdi ben öncesinde ona... diyelim ki ismi Adem'di, başka bir şeydi. Ee, bir Adem e, yaratılıyor. Onun soyu ondan sonra yeryüzünde Şimdi, gerçekten bozgunculuk yapıyorlar ve helak ediyorlar. Sonra araştırdım. bir daha, sonra bir daha. Özellikle araştırdım. Şimdi hadislere isnat ettirilen bu hususun İslam kaynaklarındaki ilk öncülü Cafer bin Muhammed Bakır yani peygamberimizin torunlarından birisine iddia ettiriliyor. O peygamberimizden böyle bir rivayet duyduğunu evet. Adem'den önce de yüz bin Ademler geldiği şeklinde bir beyanda bulunuyor. Daha sonra da muhtemeldir ki bu düşünce Muhiddin İbn Arabi'nin Futuhat'ı Mekkiyye'sinde yer alıyor. Orada aldığı şekil çok ilginç. Öncelikle buna sevgili seyircilerimizin dikkatini çekmek istiyorum. Diyor ki ben yakaza halindeyken yani uyurla uyanık arasında Kabe'yi tavaf ediyorken evet orada birileriyle karşılaştım. Ben kısacasını söylüyorum size. Allah bana daha önce tanımadığın evet, bir grup gösterdi. Birileriyle karşılaştım. Onlardan diyor birileri daha önce birisini unuttuğum bir iki satırlık bir beyit söyledi. Dedi ki biz de sizin gibi bu Kabe'yi daha önceden senelerce tavaf etmiştik. Hı hı. O zaman ben diyor şunu düşünmeye çalıştım. O kişiye dedim ki ya sen acaba benim atalarım Adem misin? ata Adem misin? O da bana dedi ki sen hangi Adem'den söz ediyorsun? Sana en yakın olanın mı? Yoksa senden en uzakta olanın mı? O böyle deyince diyor ben peygamberimizin atanız Adem'den önce de yüz bin Adem yaratıldı şeklindeki hadisini hatırladım. Hmm. Şimdi olayın aslı bu. Ama dikkat edin Muhittin İbni Arabi'nin Fususul Hikem diye bir başka eseri daha var. Orada insan neslinin atası durumu söz konusu edildiğinde bizim şu anda üzerinde durduğumuz Hazreti Adem'in İnsan neslinin, beşerin ilk atası olduğu hususunda hiçbir tereddüde mal yok. İmam-ı Şahrani de tabakat Kübras'ında da diyor ki o dönemde bazı popülizm bugünkü ifadesiyle böyle meşhur zatlara isnat ettirilerek daha farklı bir değer kazandırılma isteniyordu. Muhtemeldir ki Muhittin İbni Arabi'nin fütuhatında yer alan bu bilgiler de bu sadette oraya dercedilmiş olabilir diye bir nakilde bulunuyor. Dolayısıyla bu bilgileri hadis olarak değerlendirip bunun üzerine bir inşada bulunarak Adem'den önce başka Ademlerin var olduğu fikri üzerinde bir değerlendirme yapmanın bana göre Kur'an açısından uygun olmadığını düşünüyorum. Hem biz burada toprağın geçirdiği aşamalardan sonra bir varlık olduğunu, buna ruhun üfürüldüğü zaman insan olduğunu ve bu ruh üfürülen varlığa. Üstüdu li'a Şimdi secideye dikkat ederseniz birisinde beşer oluyor, topraktan ruh üfürülüyor. Meleklere secde edin diyor ama başka yerdeki ayetlerde de, ayetlerde de bu varlığa, yaratılan varlığa Adem ismi verildiği için Adem'e secde edin ifadesinde bulunuyor. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir öncülün olma şansı veya böyle bir Adem'den önce varlıkların olduğu, insan olduğu iddiası bana göre hem Kur'an'i değil hı hı. hem de İslam'i değil diye düşünüyorum. Peki şimdi birkaç evet. tane tabi e, burada zikrettiğimiz ama... Ee, maalesef tam net cevabını henüz vermediğimiz soruları hatırlatacağım. Hı hı. Ee, bu arada Tamer İpekçi'nin sorusuna da bu cevap olmuş oldu hocamızın yanıtı. Hı. Şimdi e, hem şunu unuttuk Sinan Dinçel diyor ki Peynir şeytanın secde etmeme sebebini ha, evet, evet. sormayı bir daha hatırlatır mısınız tamam. cevabını vermedik diyorlar. Hı hı. Hemen söyleyeyim ee, birkaç ayette geçiyor bir tanesini söylemek tamam. yetinelim zaten şeytanın kendi ifadesi Cenab-ı Hak onu bize hikaye ediyor. Şeytan ben secde etmem deyince sözünü devam ettirerek diyor ki: "Kale ene Ben ondan daha hayırlıyım." Evet. Niye? "Halaktene min ve halaktehu min Beni ateşten yarattın, onu çamurdan, topraktan yarattın. İblis'e göre, şeytana göre toprak daha değersiz, daha alt bir e, mahluktur, bir nesnedir. Ateş daha hatırlıdır, daha hayırlıdır, daha etkindir. Kendine göre orijinini öne çıkartarak, yaratılış kaynağını öne çıkartarak hiç de hakkı olmayan onun ateşten olmak onun iradesi değildi. Hı hı. Topraktan yaratılmak da Adem'in iradesi değildi. Dolayısıyla bunlar Allah'ın takdiridir. Bir insan kendi tercihini ortaya koyamadığı şeylerde övünemez, övünmemelidir. Her kim ki bununla övünüyorsa bilsin ki iblisle alakalı öyle ya da böyle bir bağı vardır. Peki yaratılış orijinini dikkate sunarak beni top ateşten onu topraktan yarattın diyerek daha hayırlı olduğu gerekçesiyle böyle beğenmiyor yani Peki Hazreti o Adel. beni sen azdırdın lafı. Evet var. Nerede? Yani o da o şey, da bu diyalogun devamında mı, mı geçiyor? tamam devamında. O birkaç ayette var. hicri suresinde var. Burada da var. Galefe <gülüyor> Madem ki sen beni azdırdın, le'akudenne lehum sıratal mustakim. Senin dost doğru yolun üzerine oturacağım diyor. Fakat Kur'an'da bir üslup var Pelin Hanım. Öyle cımbızlayarak ayetlerden buradan madem öyle demek ki şeytanın kaderinde Allah'ın onu azdırması varmış kader tecelli etti diyemeyiz çünkü ayetlerin arasını dolduran başka ayetler var bakın iki tane söyleyeyim meselenin ortaya çıkması son derece kolay Peki, olacak ben de size bir, bir, çok küçük bir şey Perinan, söyleyeyim çünkü laf unutmayalım, unutmayalım. Hocam, ne olur, ben siz unutmazsınız da ben unuturum <gülüyor> tamam. o yüzden giriyorum oraya şimdi bir dakika şeytanın kaderinde yani var gibi neden? Yok yok. yok tamam yani. yok. Peki şeytanın kaderinde yok ya, da? Kaderinde şey varsa Allah-u Teala ona Adem... niye böyle yaptın diye sorar mı ya? Yani? Tamam sormaz. Peki şu soru benim aklıma geliyor. Şimdi Hazreti Adem'in o günah işlemiş olması gerekiyordu ki, Hı -hı. değil mi? Kovulacaktı, ibretlik, işte günah biz, işlediğimizde. Biz buradan, bu, böyle buradan bakınca öyle diyoruz. Allah, Bak, Kur'an öyle demiyor. Bakın, bak Ama kardeşim. bir şey söyleyeceğim yani Hz. Adem'in günaha girmesi gerekiyordu ki oradan bir ilahi hikmet çıkartalım. Yani o hikmeti çıkarmamız için de şeytanın onu bir baştan çıkarması gerekiyor değil mi? <gülüyor> Allah'a hikmet. E nasıl Öyle olacak? Öyle olunca senar... o zaman niye tövbeye yani, davet ediliyor? Niye ben kendime zulmetmişim sen beni bağışlamasan Hz. Adem hatayı kendisine nispet ediliyor. Ona hata yapması için önceden bir şey programlanmış da o rolünü oynuyor değildir. Öyle olursa iblis kendisini savunur, Adem kendisini savunur. Böyle görev verdim, biz de rolümüzü oynadık derler. Öyle değil. Olanı şu bakın. iblisle alakalı Kur'an onun ne yaptığını böyle kelime kelime söylüyor. Diyor ki Rabbimiz, izgulnalil meleiketiz şun diye Adem, fesecedu illâ iblis eba. ...kendisi yüz çevirdi... ...vestekbere kendisi kibir gösterdi... ...ve kâne el kafirin... ...kendisi kafirlerden oldu... ...Allah onu... ...yüz çevirmesinin, kibir göstermesinin... ...ve kafirlerden olma... ...iradesinin sonucunda... Allah onun sapma iradesini onaylamıştır. Yoksa durduğu yerde, hak etmediği yerde Allah onu saptırmış filan değildir. Ya peki, o, o ayetlerin öncesinde, tamam. yani Araf suresinde okuduğumuz ayetlerin arasında onun yüz çevirmesi, kibir göstermesi ve kafirlerden olma iradesini ortaya koyması zikredilmeyince orada zannediliyor ki Kur'an bu konuda sessiz kalıyor. Hayır. Kur'an'ın ise o anlamda sorumluluğunu kendisinin bilerek isteyerek olumsuzluktan tamam. yana şekillendirdiğini beyan Peki, ediyor. Onun soracağım. sonucunda saptırıldı. Bizim bütün günahlarımızda şeytanın payı var mı? Yoksa bizim tabiatımız gereği zaten şeytan olmasa da günah girer miydik? Bak kardeşim bunun ay ayetten karşılığı İbrahim tamam. suresinin 22. ayetidir. Tamam. Mahşerde Allahu Teala şeytanı sorgulayacak <gülüyor> ve şeytan kendisini şöyle savunacak. Yani vakit olsa da şimdi bir sürü ayet okusam. Böyle yanlış algılar var. Herkes topu şeytana atıyor. Şeytan öyle yaptı, şeytan böyle yaptı. Şeytanlaşmış insanlar diye bir kavramı var Kur'an'ı. Öyle şeytanlaşmış, ahlakı şeytanlaşmış, insanları saptıran insan suretinde şeytanlar da var ayrıca. Cinlerden olan şeytanlardan hariç. Bu cinlerden olan şeytan diyor ki, vakale شَيْطَانُمْ Şeytan demiş olacak ki mahşerde. Lemma qudi'al amru, hüküm verildikten sonra. İnna Allaha va'adakum ma'dal va hakkı ve va'adtu kum fe'afleftukum. Allah size gerçeğin sözünü verdi. Ben de bazı sözler verdim fakat tersini yaptım. Ancak ve ma kane li'aleykum min sultanin illa en da'utukum da fe'istecabtum li. Sizi davet etmenin ötesinde sizi çağırmanın ötesinde benim sizin üzerinizde herhangi hiçbir baskım, etkim, gücüm yoktu. Fe la telumuni velumu Şimdi beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Ben davet ettim, siz balıklama daldınız. Beni kınamayın kendinizi kınayın. Tamam bitmedi. burada irade bitmedi. var da. Bitmedi bitmedi. Bir saniye. Peki. Hadi. Bir, bir, a, yani başka ayetler de var. Yani bir şey Hanım, kardeşim aklı o mu düşürüyor ama. Tamam hayır, ben hayır, onun cevabını vereceğim. Cevabını vereceğim onun. Ha, tamam. Bakın Zuhruf Ay, suresinin <gülüyor> o Zuhruf suresinin 36. ayetini hani birkaç ayet okumak zorundayım. Tam okuyun hocam. Diyor ki bakın tam sorunuzun cevabı ve men ya şu an zikri rahmani kim Rahman'ın öğüdünden yüz çevirirse yani kim Kur'an'dan yüz çeviren bir hayat yaşarsa Kur'an'a referans göstermeyip de Kur'an'la bir irtibat olmazsa Allah'ın öğütlerine itibar etmezse ona şeytan musallat ederiz biz diyor bakın şeytanın gelmesi bir sonuçtur insan hani antenlerini açar şeytanı davet ederse şeytan gelir bir ayette okuyayım o da e, Meryem suresinde buyuruyor ki Rabbimiz. Peki, enna ersenle şey mi? Görmez misin biz şeytanları zaten kafir olanların üzerine göndeririz. Şeytanın da insanları azdırma girişimleri vardır. Elbette o zaten onu yapacağını söylüyor. Ama doğrudan insanın üzerinde etkin olan şeytan değildir. Şeytan bir isteğin sonucu olarak insana musallat olur. Sonra da ondan ayrılmaz onu saptırır. insanda da onun saptırmasına yelken açar öylece gider. Bu bir sebep sonuç ilişkisi içerisinde izah edilebilir. Yoksa şeytan geldi onu saptırdı bunu. Allahu Teala'nın şeytanı cennetten yani o nimet yurdundan çıkartırken onu sen madem benim sapmamı onayladın. Ben senin doğru yolu üzerinde oturacağım. İnsanlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından geleceğim. Sen bunların büyük çoğunluğunu şükredenler bulamayacaksın deyince Cenab-ı Hak diyor ki İn ne aleyhim benim has kullarım üzerinde senin hiçbir otoriten olmayacaktır. İlla menitte ben hakimin Sadece azgınlardan olup da sana tabi olmak isteyenler varsa onları saptırabilirsin. Benim yiğit kullarıma sen hiçbir şey yapamazsın diye Cenab-ı Hak'ın insan fıtratına yerleştirdiği kendini koruma özelliği noktasında şeytanın bir etkisi olmaz. Peki Yeter şu, şu ki doğru soru, yere sarılsın. Tamam, şu soru hiç aklınıza düştü mü? Niye acaba müsaade etti diye? Ya otur oturdun yerde deyip He, O zaman hayatın bir anlamı olmayacaktı. He. Cennet ve cehennemin bu mahlukatın yaratılmasının emirlerin, yasakların, şerlerin, hayırların icahrenin yani anlamı olmayacaktı. Demek ki şeytanın yani. çok önemli bir görevi var. Görevi var ya. Yani. Görevdi. Bak bir şey daha söyleyeyim. Ay, Hocam da müsaade müsaade diye dedi. Yok yok yok bir şey daha söylemeliyim. Yani bu tam sırası geldi yoksa güme gitmesin. Bakın şöyle inanılır. Yani Allah bir senaryo yazdı, rolleri dağıttı. İşte iblise iblis görevini verdi, Adem'e Adem görevini verdi, filancaya falanca görevini verdi. Ondan sonra herkes görevini yapıyor. Allah senaryoyu yazmıştır, doğrudur. Ancak kimseye rolünü vermemiştir. Allah rolleri tanıtmıştır. İnsanlar o rollerden istediğine talip olurlar. Şeytan, şeytan olma rolüne talip oldu. Onun için işte kovuldu huzurdan. Adem, Adem olma ...rolüne tabi oldu, görevini yapmaya gayret ediyor. Roller tanıtılmıştır, peki, dağıtılmamıştır. Peki Allah izin verdi şeytana, tamam git zaten dedi... ...sapkınlar senin yolundan gidecektir evet, dedi. O zaman gider. o izni aldığına göre şeytan şimdi günah girmiyor değil mi? Niye günah girmiyor? E izin almış. Hayır, sen bunları saptır demiyorun Allahu Teala. Ya saptıracaksın. Sen sapmayı tercih ettiğin için sen sonuçlarına katlanmak üzere senin sapmanı onayladım ben. Seni de senin peşinden gidenleri de cehennemle dolduracağım diyor. Ha. Ne demek? Le'em le'n cehenneme minke. Şimdi hani o, min, o zaman hani müsaade istemiş ya ben bunları saptıracağım falan diye. Onu diyorum işte. Evet tamam. E tamam o zaman senin yolundan gidecekler de zaten cehennemlik diyor ama e, tamam. hani müsaadesini aldı diye söylüyorum. Orada günah iş Müsaadesini aldı da Allah onun yaptığından memnun anlamında değil. <gülüyor> bu hayatın imtihan alanı olması için bu bir zorunluluk. Yani o da bir irade gösterdi kendince. Çok kesinlikle. Bir tercih yaptı. Çok kesinlikle öyle. Peki hocam yani şimdi arka arkaya aklına sorular geliyor. Orada bir Allah'la karşılıklı bir muhataplık mı var? ...onu bilmiyoruz. Yani nasıl konuşuyor? Böyle karşılıklı o görmüş mü mesela? Yok yok öyle karşılıklı Cenab-ı Hakk'ı herhangi bir nesneye... <gülüyor> ...herhangi karşısında. bir ma e maddeye dönüştürüp... ...üç boyutlu bir varlık gibi... ...birinin karşısında muhabbet eden bir zat gibi algılamayız. Her ne ki siz onu Allah'a benzetirseniz... ...bilin ki Allah o ve onun gibi değildir diyor. Ma hatara bibalik... Allah'ın mahlukatla ilişkisinde Cenab-ı Hakk'ın zatını tarif etme imkanımız kesinlikle yoktur. Yani. Peki şimdi o zaman e, Hz. Adem yaratılıyor. Ondan sonra diyor ki secde edin. Evet. Melekler secde ediyor. İblis diyor ki ben etmem ben ondan üstünüm diyor. Evet. Ondan sonra böyle bir şey oluyor işte bu bahsettiklerimiz anlattıklarımız oluyor. Ondan sonra Mesela, hava mı yaratılıyor? Yani kronolojik gidecek olursak. Hayır hayır yok. O Havva zaten var, var, yaratılmıştı. Havva önceden, yaratılmış. önceden yaratılmıştı. Havva önceden yaratılmıştı. Ademle Havva cennette. Hı -hı. Evet. Ondan sonra şeytan peki yani Kur'an'i bilgiye göre şeytan nasıl günah davet ediyor? Nasıl bir Yasak ağaç konusu. Ademle Havva'nın yasak ağaçtan yemesi ve yeryüzüne gönderilmesi. Şimdi burada bir bilgi katkıda bulunmak için söylüyorum. Secdeyi beşeri ilahlaştırarak meleklerin ona secde ettiği şeklinde algılamak doğru değildir yani saygı gösteriyorlar. Saygı orada, olarak evet. ifade edilebilir veya onun üstünlüğünü kabul anlamı da ifade edilebilir tamam. veya bugünkü Müslümanların Kabe'nin şahsında Allah'a yönelmesi olarak değerlendirilebilir tamam. Hz. Adem ve eşi buna özellikle dikkat etmek istiyorum çünkü kitabı Mukaddes'te özellikle suçun ana unsuru olarak Havva Adem de baştan çıkaran hava olarak ifade edilir. Oysa İslam Adem'le daha doğrusu Kur'an Adem'le Havva'yı ikisini muhatap alır ve ikisi aynı anda bu suçun ya taraftarıdır ya atlanan tarafıdır. Bu manada Cenab-ı Hak onları cennete koyduktan sonra veya cennette yarattıktan sonra demek ki konulara çok detaya girmeden söylüyorum. Siz burada istediğinizi yiyin için her türlü özgürlüğe sahipsiniz ancak şurada bir tane ağaç var. Bu ağaca yaklaşmayın. Biz bu ağacın ne olduğunu bilmiyoruz. La hadi şecere. Hatta ben biraz espri olsun diye söylüyorum. Çıplaklıklarının farkına varanlar örtünme ihtiyacına katkıda bulunması için hep geniş yapraklı ağaç örneklerini veriyorlar. Ama biz bunun içeriğini bilmiyoruz. Bu ağaç şu olabilir, bu olabilir, farklı ağaçlar yani olabilir. Ya elma diye bir, Böyle bir durum şey söz konusu yok. değil. Böyle bir şey yok. Hristiyanlar veya Yahudiler bunu iyilik ve kötülüğü bilme ağacı olarak niteliyorlar. Ama İslam'da bu ağacın cinsiyeti, niteliği malum değil. Şimdi bu anlamda Hz. Adem ve Havva ile ilgili olarak Taha suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki Bayıldığını, ve olmazdı. Allah bizi korusun. Allah bizi korusun. Allah bizi korusun. Allah bizi korusun. bir bizi şey korusun. konuşmuştuk ifade etmiştik Fakat o bunda unuttu ve bir kasıt yok buradan anladığımız ifade Adem Allah Az önce hocamızın şeytanla ilgili olarak yapmış olduğu değerlendirmelerde net bir şekilde şeytanın kendi tavrı söz konusuyken Adem'in burada bir masumiyet durumu söz konusu. Yani isyan durumunda değil, tam tersi bir mahcubiyet, bir suçluluk psikolojisi içerisinde sığınma olgusuyla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Ya bir dakika şimdi gözüyle gözümüzde canlandıralım. Cennetteler Hazreti Adem Baba evet. orada orada da bir tane bir ağaç, ağaç var. var evet. Diyorlar ki bu ağaca gitme. Gitmeyin. Buna yaklaşma diyorlar. Evet. Ondan sonra bir şeytan bunlara vesvese veriyor. Diyor git ki, ağacın yanına git ağaç ha. bu ağaçtan yiyin bu ağaçtan yemezesin sebebi burada ebedi kalmak ve devamlı bir mülke sahip olmak. Şimdi Adem ve Havva bu fitneden etkilendiler. Ya da melek olma. Da ha, ha, melek olma da var arkasında. Yani, bunu yerseniz bunu yersen melek melekleşeceksiniz diye. diyorlar. Çünkü meleklerin az önce La özellikleri var ya teklif yok, sorumluluk yok, sıkıntı yok, imtihan yok hiçbir şeyler yok. Robot gibi düşünün teşbihde hata olması. Ne emrediliyorsa onu yerine getiriyorlar. Ama insan olmanız halinde yücelmek de var. Esfele daha aşağıya gitmek durumu da söz konusu. Evet siz ya ebedi yaşarsınız ya da melek olursunuz veya ikisini birden olursunuz yani melekleşerek ebedi de yaşamış olabilirsiniz. Şimdi Adem ve Havva bu telkinlerin tesirinde kalarak bu ağaçtan yediler. fekela <gülüyor> minha. İki şey katkı verin. Buyurun. Meselenin içerisinde yılan yok. Yok yok. Yani Adem'i e, kandıran Havva değil. Her ikisini de birden vesveseyle şaşırdan varlık şeytan. şeytan. Bu çok net. Hocamın biraz önce Taha'da okuduğu ayetlerin devam eden <gülüyor> kısmında özellikle Adem'i saptıranın da özellikle şeytan olduğu vurgulanıyor. İki ayette fevesse fe -fe lehuma ve fe ezel lehuma diye. Evet. Huma iki iki kalı iki kişilik zamir kullanılıyor. Bir ayette o Taha 120. ayette ise... Adem'i azdıranın, ona vesvese verenin özellikle şeytan olduğu vurgulanıyor. Fevesvese ileyhi eşşeytanın. Yaşın şeytan göre, ona vesvese yani verdi. Tamam, Kadınla alakalı bir sorun yok. Tamam yani. Kur'an'ı bilgisi zaten buna itiraz yok da yani hani tek bir şey söyleniyor ve bunu Hı. da Allah söylüyor yani diyor ki. Buna yaklaşmayın. Yani nasıl evet. böyle kanabilmişler ki? Ya işte insan olma olgusu... O da olgusu. Oyunu Hayır hayır. İnsan olma ya, olgusu burada. Işte. Unuttu ve bir kastı da yok. zaman çok mu uzun zaman geçti? Yani cennet hayatları demek ki Onu çok mu uzundu bilmiyoruz. ki? Orası Unuttu. bizim için kayıp bir yani alem. Ne kadar kaldı, şey ne kadar yaşadı, o. ne kadar sürede indi onları biz bilmiyoruz. Yani bizim e, o detayın içerisinde e, boğulmamızdansa... Unutacak makul bir sürenin geçtiğini söyleyebiliriz. Bakın burada başka bir şey var. Bir insan peygamber bile olsa neticede masum değil. Yani bazı eksiklikler yapabilir, unutabilir, bir azim gösteremeyebilir. Böyle bir sıkıntı onun hayatında görülebilir. Ama önemli olan hata yapmak değil. Burada Ademle alakalı alabileceğimiz en muhteşem ders ikisi de iblis de Adem de aslında hata yaptılar. Ama iblis hatayı üstlenmedi ona Allah'ın onu yaptırdığını söyleyerek hatada ısrar etti şeytanlaştı ademse hatasını fark etti tövbe etti özür diledi hazreti adem oldu aslında şeytan yani, da argümanının doğru olduğunu ispatlamak adına yapıyor herhalde yani hayır, ben ondan üstünüm ama bak, yanlış bir metot uyguluyor yanlış atın, oluyor. bir yoldu onun tabii ki yanlış bir metot da peki sonra şimdi şimdi, ne, nasıl ben, nasıl e, argümanını nasıl kullandık? yani ben, diyor yok ya yani ben insan üstünüm kuruyor, evet. ademden üstünüm yani bak ben ondan hem daha akıllıyım, hem yoldan çıkar senin söylediğin gibi. Hani Ama gibisin şimdi değildir, bir, mi öyle mi bir acaba? şey demedi de yani diyor ki ben ateşten diyor. acaba bunlar mı Şimdi geldi? kaldığımız yerden devam edelim. Bir kasıt yok. Tamam. Bir meyveden yediler ve bu yenmişliğin karşılığı olarak da suç unsuru tecelli etti. Ve bunlar bir şekilde insan olduklarını, hata yaptıklarını, yanlış yaptıklarını fark ettiler. Hı hı. Ve bundan dolayı da pişman oldular. Fakat nasıl bir tevbe edeceklerini, bu tevbe esnasında neler söyleyeceklerini bilememenin de sıkıntısını yaşadılar. Şeytanın durumu tam tersi, suça ısrar ama bunlarda bir pişmanlık söz konusu. Hala cennetteler mi bu Hala cennetteler. Kur'an-ı Kerim'in ifadesine göre Fetelakka ademu min rabbihi kelimatin Deyim yerindeyse Cenab-ı Hak onlara bir şifre verdi. Nasıl kurtulacaklarını öğretti, neleri söyleyeceklerini de öğretti ve Fetalakha Adamu Min Rabbi Kelamatin ifadesi bir montaj yapalım mı hocam? Buyurun. Qala Rabbena Zalimna Enfusana Ve Inlam Ta'firlana Ve Terhamna Lene Kunen Ne Min Al Khasirin Fetabe Alei. Yani adlı kelimeler onlar yani. Adlı kelimeler bunlardı. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Adem'e Cenab-ı Hak nasıl tevbe edileceğini, tevbede neleri ifade edebileceğini... ...bu Kur'an-ı Kerim'de pek çok surelerde, pek çok ayetlerde de bize nasıl dua edileceğiyle ilgili ayet-i kerimeler vardır. burada. Rabbimiz kendimize yazık ettik. Bizi bağışlamaz bize merhamet etmezler. Evet, 23, Ağraf, evet Ağraf. Ağraf. Şimdi ikisini Bakara'daki ayet-i kerime ile bütünleştirmiş oldum. Cenab-ı Hak ona, ey Rabbimiz... Biz kendimize zulmettik. Bu konuda siz bizi uyarmıştınız ama biz şeytana uyduk, nefsimize uyduk, size bu vaadinizi, bu emrinizi yerine getiremedik. Bundan dolayı kendi kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, eğer bize acımazsan biz hüsrana uğrayanlardan, kaybedenlerden, mağdur olanlardan oluruz ifadesini, kullanmalarını öğretti Cenabı Ve bunu söyledikleri zaman da fetâbe aleyh onların tevbeleri kabul edildi. Taha suresinde de yine aynı şekilde burada ben not olarak almıştım. Rabb Rab sümme chtebâhu rabbuhu fetâbe aleyhi ve hedâ. Rabb'u onu seçti, tevbesini kabul etti ve onun hidayeti ermesine de vesile oldu. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Burası da çok önemli bir hadise. Hristiyan dünyasında bir asli suç iddiası vardır. İnsanlık Hazreti Adem'in suçuyla yeryüzünü kirletmiş ve bu manada da miras yoluyla babadan ola böyle bir suç gelmiştir. İslam bunun kökünü kızım sana söylerim gelinim sen anla kabilinden çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Hiçbir asli suç söz konusu değildir. Üstelik suçun işleyeni de bizatihi Allah tarafından affedilmiştir. Böylece Adem yeryüzüne, yeryüzüne burası da çok önemli bence bir çocuk gibi değil yetişkin. Ergin, sorumluluklarının idrakinde kendi hayatını kendisi düzenleyebilecek bir konumda ve günahlarından affedilmiş yeni bir beyaz sayfa açılarak o sayfada hayatını şekillendiren insan olarak görevlendirilmiştir. Dolayısıyla burada suçları bağışlanmıştır ve böyle bir asli suç da kesinlikle insanlığın birinden diğerine miras yoluyla gelmiş. Değildir. tamam tövbesi kabul edildi evet. ama yine de cennetten kovuldu veya hayır, zaten indirildi. asli makamına indirildi ha, zaten, zaten yaşaması gereken yer burasıydı ben Burası ona dünyadaki bahçe diyorum yani. evet. Evet. Dediğini, evet. Evet. peki şimdi dünyaya dünyadaki bahçe her zaman eşiyle birlikte değildi ama değil mi? yani bazı kaynaklarda çok farklı noktalara indirildikleri ya da siz <gülüyor> ya, gönderildikleri mi hayır diyeceksiniz? Öyle yani, yani onun öyle bir Kur'an'i Peki. karşılığı yok ben başka başkalarının kanatlerinde şimdi, şimdi ben yani o bilgiyorum. kitaplarda yazanı hocam öz özülerim evet. o kitaplarda yazanı size söyleyeyim Bunlar Söyleyin bizim hocam. literatürümüzde var olan bilgiler Tamam hocam ben de literatürdeki İslam alimleri, Hazreti Adem'le Havva'nın başına gelen olaylara yönelik bir takım düşünceler bir takım malumatlar geliştirmiştir ben onları da. size okuyayım siz oradan hiç okumanıza gerek hocam, yok Hocam kısa zaten Hadi kitaplarda okum. belirtildiği şekliyle Adem Hindistan veya Seylan adasında <gülüyor> ...Nut <gülüyor> veya Nevdana, Havva ise Cidde yakınlarında bir yere inmiştir. Hatta Hz. Adem'in indiği yer olarak Ağrı Dağı'nın bile adı geçmektedir. Şimdi bunların ileride tenkitleri var tabii siz onların ifadelerini okuyorsunuz ama eleştirel kısımları çok... Hocam ben <gülüyor> e, şimdi... <gülüyor> Sunucu olarak tamam. e, konuşulan tamam. yanlış bilinen doğruları doğru bilinen tamam. yanlışları da burada sorarım şimdi, ki siz doğrusunu aktarın yani. diye. Hatta ben şunu da orada ifade ettim sizinle de paylaşmış olayım. Bazı şeyler görünmeyen bilgiler olunca bunların kaynaklarda aktarımı bizi farklı yönlere yönlendirebiliyor. Adem ve Havva hı hı. ikisi de yeryüzünde yeryüzüne indirildiler. Kur'an bunların nereye indirildiği ile alakalı olarak hiçbir bilgi bize vermiyor ama ne hikmetse bir takım rivayetler Adem'in Hindistan taraflarında bir yere havanında cidde yakınlarında bir yere indiğini aktarıyor. Hatta Hazreti Adem'in çok sıkıldığını aktaranlar. Şimdi dahası var. Böyle oldu ne? ki Adem aleyhisselam diğer yüzüne inmiş olmaktan kaynaklanan üzüntüleriyle göz yaşından ırmaklar ve denizler oluştu diyor. Evet. Hem, Peki, şimdi... hem diyeceksiniz ki Adem aklanmış olarak, İbrah olarak, günahlarından arınmış olarak yeryüzüne inecek. Hı hı. Hem diyeceksiniz ki yeryüzü Adem aleyhisselamın asli mekanıdır. Hem de bir pişmanlık bir nedamet duygusuyla gece gündüz ağladı ve onun gözyaşlarından ırmaklar ve denizler oldu. Bu doğru bir malumat değil. Yine bir saniye deniliyor ki kaynaklarda. Hz. Adem yeryüzüne gelirken cennetten bir takım tohumlar getirdi. Hı hı. Bunları o bölgelere saçtı. Böylece onun getirdiği tohumlardan kaynaklanan sebeplerle Hint Yarımadası çok verimli, çok böyle cennetvari bir mekana dönüştü. Ben diyorum ki şayet Hz. Adem ileride lazım olur diye bir takım tohumları cebine saklamıştısa, Hz. Havva'nın cidde gibi bir yere gelmesi halinde niye bunlardan bir kısmını da kendisi yanına alıp ileride evet. lazım olabilirdi demesin. Bunların hepsi Adem Aleyhisselam'ın nerede olduğu, nerede yaşadığıyla ilgili belirsizliklerin çözümlenmesine yönelik bir takım rivayetler. Bunlar farklı kaynaklardan toplanmış olabilir ama Peki. mutlak doğru bilgiler olarak değerlendirilmesi Şimdi mümkün değil. Ben işte onu çok rahat ediyorum. Yani ben zaten dünyada olduğu için diyorum dünyadaki bir bahçeden nimet yurdundan çıkartıldığı için ne Hindistan ne Pakistan'la yani Kur'an'ın detay vermediği konulara biz öyle işte girdiğimiz zaman bakın acayip sıkıntılar meydana geliyor cevap veremiyoruz nere geldi oraya geldi buraya geldi bazen onları birleştiriyorlar ta Hindistan'dan o zaman adam sormaz mı ta Hindistan'dan Ciddiye kadar nasıl geldi yani? Ne ile geldi? Hı hı. Kim ona yol gösterdi? Niye Hindistan'a gitti? Orada insan yok idiyse onun oraya inmesinin sebebi neydi? Öbürü niye ciddiye geldi? Ciddenin anlamı neydi filan? Niye Mekke değil de cidde yani? Evet, i̇şte Mekke? böyle sorular, sorular, sorular, sorular. Mesela ben üslub olarak ya bir diyelim tefsir alanında çalışan bir adam olarak Kur'an'ın anlattığı şeylerle yetine, yetinmek ...ten yana bir tavrım var. Çünkü öbürlerin içini doğru, doğru bilgilerle doldurma şansına sahip değilim. Birinin ak dediğini öbürü kapkara diyebiliyor. Birinin ısrarla savunduğunu öbürü çok sert bir şekilde eleştirebiliyor. Ama Kur'ani referanslara baktığınız zaman mesela böyle sıkıntılı süreçler yok. Yaratılışın hikmeti bence çok net bir şekilde kavranıyor. İnsanın hatasız olmadığı vurgulanıyor hatadan tevbe etmenin erdem olduğu vurgulanıyor elini Allah'a açanın elini Allah'ın dolduracağı vurgulanıyor bilenlerin bilmeyenlere üstün geleceği vurgulanıyor bilmeyenlerin bilenlere mağlup ve boynu bükük bırakılacağı vurgulanıyor aslında kıssanın demek istediği vermek istediği husus bu bizim bayraklar hocamızın çok güzel bir sözü var bu secde Adem iblisle alakalı güne dair hayata dair sonuçludur Bilmeyenler bilenlere boyun eğerler işte böyle bir ders almayla meselenin e, güzel bir şekil alabileceği kanaatindeyim. Geri kalan rivayetlerle işin sıkıntılı süreçler arz edeceği kanaatindeyim. Yani emin olun yani filanca öyle dedi falanca böyle dedi. Öyleyse bunun hikmeti nedir? Onu diyenlere sormak lazım. Çünkü Kur'anî referanslar yok işin içerisinde. Peki Kur'anî referansa göre yeryüzü evet. ya da siz zaten yeryüzündeydinizler diyorsunuz. Evet. Ee, günah işlenmesi, sonrasında tövbe edilmesi ve sonrasında tövbenin kabulüyle Hı -hı. birlikte nasıl devam ediyor? Yani ne oluyor? İsimler yani, öğretiliyor. Yani Hazreti Hazreti Adem'le Hazreti Havva işte o nimet yurdundan bırakılınca sizin yeryüzünün diğer yerlerinde yaşayacağınız geçimlikleriniz belli bir süre yaşama imkanlarınız var dedikten sonra Hz. Ademle alakalı Kur'an-ı Kerim'de iki oğlunun sembollüğünde Habil Kabil ile alakalı bir kurban olayı ve birbirini katletme ile ilgili bir mesele üzerinde durulur. Bir de gene kanaatimce yanlış yorumlandığını düşündüğüm işte çocukları olunca çocuklarını çok sevdikleri için bir ilahi uyarıya muhatap oldukları şeklinde yorumlanan bir ayet-i kerime var. O ayetin Hz. Adem'le ve eşiyle ilgili olmadığını her insanın çocukları meydana geldiğinde onlara çocuklarına besledikleri sevgiden dolayı sevgide Allah'a ortak koşmama gereği üzerinde durulan Araf suresinin işte 190-191. ayetlerinde söz edilen hususiyet var. Bunun dışında... Yani o cennetten bahçeden çıkartılıp yaşadıkları yerde bu imtihanın hayatın devamı noktasında artık bu ümmetin ibret alması ve kendilerine bir rota çizmeleri noktasında herhangi bir detayın bir kıymeti olmadığı için Kur'an onlar üzerinde durmaz. Peki hocam o yani zaman şuradan sorulardan Yani böyle soru başladığınız zaman gidelim. Pelin Hanım bundan Hı. sonra Hz Adem'in kaç çocuğu varla devam eder kaç yaşında öldüğüyle devam eder hangi ülkelere gitti filan. Bunların cevabı yok. Bunlar üzerinde düşünmeye gerek yok. soru sorulur, merak edilir. Yani bence merak ettirir. Hiç demiyonda. Yani bunun Kur'an'i referansı yok. Kur'an'da referansı yok. Evet. Şimdi e, Muhittin Bey demiş ki biz Adem'e eşyaların ismini öğrettik. Ne anlama geliyor? Bu kuştur, bu taştır gibi mi? Şimdi ben hocamızın bıraktığı yerden müsaade ederseniz ilave edeyim. Hocam sorularıma da hani yanıt vererek. Kur'an tarih kitabı değil. Bir sıra bir kronoloji takip etmez. Kitap bu en önemli farkı budur. farkı budur. Şimdi burada Hazreti Adem'in dünya hayatı ile alakalı olarak hiçbir değer değerlendirme detayı yok. Hayır yok. Yok. Dünya hayatı ile ilgili sadece hocamızın ifade ettiği bu hususlar var. Öbür taraftan Adem'e isimlerin öğretilmesi konusuna geldiğinizde burada meleklerle insan cinsi arasında bir tayin söz konusu. Hangisini, hangi değerlerin niçin verildiği ve bu anlamda insan olmanın ne kadar özellikli bir varlık olma niteliği taşıdığı üzerinde durulur. Evet. Ve bu yapılırken de isimlerin öğretilmesi konusu dikkate arz edilir. Kur'an tarafından bu tabir doğru da değildir. Allah böyle bir örnek verir. Bütün bilim adamları, bunun özünü ben söylemeye çalışıyorum, vakitin darlandığından şikayet ediyorsunuz. Eşyanın isimleri şu bu vesaire gibi yorumları bir kenara bırakacak olursak insana öğrenme kabiliyetinin öğrenme yeteneğinin istitaa ifadesi kullanılıyor. Verildiği ifade edilir. Hı hı. Ve bununla dün bardağa, tabağa, çanağa isim veren insanın bugün atomo, zerreye veya bir başka genetiye ifade anlam verebilecek donanıma sahip yaratıldığı üzerinde durulur. Dolayısıyla... Hallemeul beyan yani. Evet. evet. Rahman suresindeki evet. beyan yani bir şeyleri tanımlama, bir şeyleri benimseme, bir şey üzerinde fikir beyan edebilme yeteneğinin insana verilmesi evet. anlamında sembolik bir öğretimdir. Yani hocama ufak bir katkım olsun. Tabii. Yani şimdi bu soruyu soran kardeşimizin kastı şu Adem'e bütün mahlukatın her birinin isimleri mi öğretildi demeye getiriyor. Evet. Bakın Hazreti Adem'e o gün bildirilen şeyler meleklerin bilmediği şeyler. Yani öyle tabak, çanak, öyle işte kaşık, şu bu ağaç, maş türünden değil. Meleklerin cevap veremeyeceği bir özel bilgilendirme, bilinçlendirme e, depolaması yapıldı. Akıl yürütmeyle ile alakalı olarak. Yani yoksa şey yani bütün nesneleri yani kamerayı öğretmedi. Yani işte spot lambalarını falan öğretmedi. Bunlar üzerinden değil. Hazreti Adem'e o gün meleklerin bilmediği. Orada aslında vurgulanan husus melek bile olsa kaybı bilmez. Allah'ın kudreti her şeyin üzerindedir. Hiç kimse mevcut bilgisiyle ben oldum bittim yanılgısı içerisine düşmesin daima her bilenin üzerinde bir başka asıl bilen vardır diye Cenab-ı kendi bilgisine ve kudretine bir gönderme yapıyor mesele bu yoksa Ama şöyle de bir durum var tabi ki hani nasıl biz bebeklikten itibaren e, yetişkin oluncaya kadar çocuklara bebeklere bir şeyleri öğretiyoruz hayatı dahi nelerin tehlikeli olduğunu hani mutlaka belli bir bilgiyle donatılmış olması gerekiyor ki ayakta kalsın yaşayabilsin Öyle değil mi? Sonra allemehul beyan diyor Rahman suresinde. Allah insanoğluna kendini ifade edebilme, fikir üretebilme özelliği vermiş. O bizim fıtratımızda var. Biz fıtratımızdaki o özellik üzerinden insana bilgilendirme yaparız. Onun fıtratındaki potansiyel var olan o özelliğin üzerine yatırım yaparız. Çocuklarımıza da yapılan budur yani. Fıtratına Allah'ın yazdığı şeylerin hayatiyet bulması noktasındaki bir öğretim faaliyetidir. Yoksa fıtrata yazılmayan şeyler insana öğretilmez zaten. Öğretilemez. Tamam. Burada izleyicimizin hakikaten de tam siz söylediğiniz sırada Emrah Alper sormuş. Havva ve Adem'in kaç çocuğu oldu diye. Buyurun işte. Ama Tabii şöyle bir şey var biz e, Kabil ve Habili biliyoruz değil mi? Yani adları Kur'an-ı Kerim'de yok kitap Mukaddes'te var. Adem'in iki yok. oğlu veya iki Adem oğlu diye de yorumlanıyor onu da hmm. beyan etmiş olalım. Peki e, nasıl e, çoğalıyorlar? Hani bir çapraz evlilikler oluyor galiba. O ha. doğru bir bilgi midir onları da açıkla kavuşturursanız. Allah ben hocam? tam benim tam benim böyle kafa çatlattığım bir konudur bu. Ha. Hocam müsaade ederse siz, bilmiyorum. Siz konuşun ben değerlendirme mi yaparım? Bir şey söylemek istiyorum. Bu mesele çok ciddi bir mesele. Gerçekten çok speküle edilen bir mesele. Çok e, maksadının dışında yollara kapılar aralayan bir takım yorumların sahne aldığı bir mesele. Kur'an-ı Kerim'de bu ilk insanın yaratılışıyla alakalı harikulade bilgiler vardır. Hocamın en başta o yedi aşamadan söz edip benim de öbür 7 aşama daha var dediğim o arada bir nefsi vahide kavramı var. Orada yani e, sabrınızı istirham ediyorum. Nefs yani ben konuşurken yazıya bakıyorsun da onun için. Yani ben nereye bakacağım diyorum Pelin'e. Atamova'ydı peki göz evet. teması Ya Buyurun. yok hayır. Hayır çok kötü şey. geliyor da ben ilginç olanları not ediyorum. Şey, kardeşim bakın. Allahu Teala insan oğluna sesleniyor. İnsanoğlu'na seslendiği hitabının içinde elbette Adem de var. Yani ilk insan, ilk insanlar var yani. İnsan denen herkes bu hitabın içinde var. Hitap şu: Ya yünler, ey insan oğlu, itteku Rabbeküm, Rabbinize karşı duyarlı olun. Elleri öyle ki o Rab, min nefsin waheedtin, sizi bir candan yarattı. İlk candan yarattı. Ve halaka min ha zevcaha, o candan eşini de yarattı. Yani Adem nereden yaratıldıysa eşi de oradan yaratıldı. Adem'in yaratıldığı şey Havva'nın da yaratıldığı şeydir. Ha Havva Adem'den yaratılmadı. Hayır, Onun hayır. kaburga kemiğinden yaratıldı. Hayır, hayır, yok yani. Kesinlikle yok. Çünkü ayet Adem'in yani ilk insanın yaratıldığı, ilk insandan kastımız Hazreti Adem, onu söylüyoruz. Adem Aleyhisselam hangi ilk candan yaratıldı ise eşi de oradan yaratıldı. Fakat o yaratılan, o nefsi vahide denen şey aslında ilk can. Yani buna artık cinsiyet göndermesi yapamayız. Bu muhtemelen, bugünkü bilimsel karşılığı olarak beyan edebiliriz ki bir hücre. Yani muhtemelen böyle bir şeydir. Bunlar bir erkek bir dişi Hucurat suresi 13. ayette de ya eyennas inna min zekerin ve unsa biz sizi bir erkekten bir dişiden yarattık derken de aslında o yaratılışın hücre boyutuna işaret edildiği kanaatindeyim. Ondan sonra vebessem minhuma o ikisinden yani o iki hücre türünden Allah yaydı. İlk defa cinsiyet göndermesi yapılan ifade Ondan sonra geliyor ve besle minhuma o ikisinden yaydı Allah çoğalttı ricalen kesiren ve nisaen yani pek çok erkekler ve kadınlar pek çok erkekler ve kadınlar o pek çok erkeklerin ve kadınların birinci örnekleri Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dır biz öyle inanıyoruz. Ama o arada başka insanların yaratılmasının önünde bir engel yok. Ha yani ille şey, de Hazreti Adem be Havva'nın çocukları gibi düşünmeyin. Ben öyle ki. düşünmüyorum. Böyle düşünmememin sebebi işte o ayette başka ayetler de var. Mesela Fatır suresi 11. ayette diyor ki Rabbimiz vallahu halak aküm Allah sizi topraktan yarattı, sümemin nutvatin sonra. ...o aşılanmış yumurtadan... ...yani zigottan yarattı... <gülüyor> sonra sizi... ...çiftler yaptı... ...bir anda... ...yani toprak... nutfe kavramından sonra hemen... ...çiftler diye çok insana gönderme yapan... ...ezvaç kelimesini kullanıyor... ...hatta zevceğini bile demiyor... ...bir kadın bir koca demiyor... ...yani bir erkek bir dişi demiyor... ...çok ezvacen çoğul ifadeler bunlar pek çok erkekler ve pek çok kadınlar hocam... bu neyi çözer biliyor musunuz Aha. böyle bakıldığı zaman neyi? geleneksel algıya bu söylediklerimin aykırı olduğunu önce önce beyan edeyim ama Kur'an'dan o ayetlerden anladığımı ifade ediyorum bir anda birden çok insan yaratıldıysa o birden çok insanın ilk örneği Hazreti Adem ve Hazreti Havva cinsiyet olarak bunu kabul ediyorum bunun önünde bir engel yok ama başka insanlar da var Allah başka insanlar da yaratmış Pek çok erkeği ve pek çok kadını yaratılışta cinsiyet göndermesi yaptığı ifadede pek çokları e, kelimelerini kullanıyor. Şimdi anladım da anladım, yaygın bir bilgi vardır. O zaman e, yine hani İsrailiyattan geçiş mi yoksa hani Kurani bir e, kökeni var mı? Hani herkes şey e, ikizler çapraz işte, Şöyle deniyor, de. şöyle deniyor. ]'den Hazreti üstündeki... böyle hep ikiz doğum yapıyordu, e, aynı anda bir erkek bir kız doğuyordu. ...sonra bir başka batında bir erkek bir kız daha doğuyordu. Aynı anda doğanlar değil de çaprazlama doğanlar birbirleriyle evleniyordu. Yani o zaman dini bir şeriat anlamında bir hukuk sistemi gelişmediği için... ...böyle bir zarurat durumunda Allah-u Teala buna izin verdi diye yorumlanıyor. Ben de bu, bunu kabul edemiyorum. Çünkü ben diyorum ki bir anda birden çok insan o insanoğlu var... Yani. ...erkekler var, kadınlar var... ...ve onların çocukları, başkalarının çocukları... ...birbirleriyle evlenmiş... ...böylece bir enses dünyaya... ...kapı aralanmamış... ...kardeşler bırakın farklı batınlarda doğmasını... ...onu, onu dilime bile almam ben... ...bir insan... ...aynı anneden başka birinin... ...başka birinin hanımı olan... ...bir anneden süt emmişse... Kur'an buna süt kardeşliği der. Ve normal kardeşler için haram olan her şey süt kardeşleri için bile haramdır. Yani bırakın farklı batınlarda evlenmiş olmayı. Ama önce mesela Kur'an'ın haram kıldığı ama öncesinde haram olmayan şeyler yok mu? Bu evlilikle alakalı. bakalım. Tamam yani çok hani, ciddi bir sorun. Çok önceden bahsediyoruz ya. Tabii ilk, ins yani ilk insan neslinden evet, söz ediyoruz. Tamam işte o için diyorum. Ama öyle bile olsa o zaman bu yapılan iş benim şimdi tehlikelidir dediğim... E, eylemi ortadan mı bu yapılmış oluyor neticede biz niye bunu savunmak zorunda kalalım Yoksa böyle bir zorunluluğumuz de. yok hani nasıl olsa önce ama çok e, dünyan, <gülüyor> dünyaya insanoğlunun yayılmasından bahsediyoruz ya e, o ben benim acizane kanaatim Anladım. o nefsi vahide İlk insanın yaratıldığı, eşinin de yaratıldığı, o ilk canın bir tane olması gerekmiyor. Bunun bir tür olduğunu düşünüyoruz. Şey Dünyanın her tarafında da yaratılmış olur. Bunun önünde bir engel yok. Bu e, evlilikle ilgili değil miydi Kabil'in Habil'i öldürmesi? değil. Yok. Değil. Yok. Ha o değil. başka. Sanki şey gibi ben bağdaştırmıştım. Yok. Hani, yok, yok. E, hayır ben kendi ikizimle evleneceğim diyor ve sonrasında. kitapta buna benzer. Daha doğrusu İsrailiyatta ve Yahudi Hristiyan tamam, geleneğinde bu var. Geldi, Şimdi pek. hocam müsaade eder misiniz? O konuda e, sizin bu düşüncelerinize tabii ki saygı duyuyoruz. Zaten bu tür farklı düşünceler olmasa bilim gelişmez. Ama Kur'an-ı Kerim'de sizin okuduğunuz bu Nisa Suresi birinci ayet اِتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ ve وَاهِدَتِنْ وَخَلَقَ مِنْهَا Bir can, bir öz, bunun adı, cinsi ne olursa olsun bir ham madde öyle düşünelim. Bundan insan ve kadın. Bu doğrudur. Ben yani kendi düşüncemi ifade edeyim. وَبَسَّ مِنْهُمَا ve وَنِسَى Burada kadın ve erkeklerin, bundan sonraki bir üreme şeklinde algılanmasına mani bir durum olmadığını düşünüyorum. Yani Hz. Adem ve Havva insan cinsinin ilk türleri ve diğer insanlar, kadınlar ve erkekler bundan üremiş varlıklar olarak düşünülebilir. Zira Kur'an-ı Kerim'de siz de onu gayet güzel ifade ediyorsunuz. İlk yaratılan toprak ve suyun karışımından sonra meleklerin secde ettiği varlığın Adem olduğu Tabii. ifade ediliyor. O zaman bu Adem insan cinsinin ilk varlığı ise o zaman ötekilerin buna alternatif veya paralel bir şekilde yaratılmış olmaları aynı ilkler olma özelliği bakımından Kur'an'ın da vurgulaması gereken hususlar olmalıydı diye düşünürüm. Şimdi bir örnekle bunu izah etmek isterim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Ey İsrailoğulları ifadesinden kast edilen nedir? Hazreti Yakub'un soyundan gelenlerdir. Hazreti Yakub'a İsrail ifadesi kullanılır ve ya beni İsrail denildiği zaman da Hazreti Yakub'un soyundan gelenler. Burada bütün İsraillilerden söz ediliyor gibi görünür ama onların ilk atası olarak Hz. Yakup ifade edilir Kur'an'da. Şimdi aynı şekilde Kur'an'da yine aynı anlama gelecek şekilde ya beni Adem ifadesi kullanılır. Eğer ya beni Adem ifadesi bir şahıs olarak öne çıkarılmamış olsaydı o zaman sizin ifade ettiğiniz o bütün erkekler ve bütün kadınlar aynı zamandaki buna bir sınır da tayin etmek mümkün değil. Atıyorum o gün 2-4 şeklinde değil de binlerce Adem, binlerce Havva olabilirdi ki bu aklen izahı da zor. Yani nerede duracağı, nasıl tahdit edileceği de belli olmayabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bize aklen Biraz mantıksız gibi gelse de ve insan fıtratına ters düşüyor gibi algılansa da Adem aleyhisselamın çocukları arasındaki bu çapraz evliliklerin o günkü zaruret anlamındaki hukuk sisteminde meşru olabilme ihtimali olur diye düşünüyorum. Çünkü insanlık bu manada bir ama sizin düşündüklerinizi söyleyen çok kişi var. Bu bugünkü şartlarda olayı algılayan ve irdeleyenler için doğrudur. Ama henüz daha ortada iki insan söz konusu iken bir kadın ve bir erkek o zaman bunların nasıl üreyecekleriyle ilgili hangi hukuk sistemini devreye sokabiliriz? hem e, zaruretlerin mahsurları gidereceği yönünde bir temel ilkeden bahsedeceğiz. Hem de bunlarla alakalı olarak bir e, standart oluşturamadığından dolayı bunu rafa kaldıracağız. Bir de Hazreti Adem'e Ebul Beşer denmiyor mu? İşte onu arz etmeye çalıştım. Yani... Beni Adem ifadesi Adem'in çocukları anlamında kullanıldığına göre o zaman bu ilk insandır diye düşünüyorum ve o insanın çocukları. Ha bu Çapraz olmuştur, tekil olmuştur bunu bilemeyiz. Ben e, ta sözümün başlarında ifade ettiğim husus şuydu. Kur'an'ın bize bilgi vermediği alanlarda biz bu bilgiyi ya İsrailiyat kanalından takviye etmeye ya da hadislerle alakalı olarak bize ulaşanlardan bunları desteklemeye çalışmışız. Ama biz bunlar Kur'an'da yok diye de bütününü yok sayacak. Bir durumda olmamız da gerekmez diye düşünüyorum. Nihayet onlar da şu veya bu şekilde kutsal kitap metinlerinden alınmış ve kayıpla ilgili bilemediklerini öğrenme sadedinde değerlendirilmiş bilgiler olarak düşünülmelidir diye ben değerlendiriyorum. Ya yani siz de diyorsunuz ki Hazreti Ademle Havva e, bunların ikiz ikiz ikiz ikiz çocukları oldu. O ikizlerde evet. çapraz evliliklerle onların da çocukları bu, muhtemeldir oldu. Muhtemeldir ve bu insan fıtratına oldu. şu günkü şartlarda ters gibi düşse de Anladım. insan Aha. aklına ters düşen bilgiler olarak değerlendirilmemelidir diye düşünüyorum. Peki siz havanın e, Hazreti Adem'in e, kabuga keminden yarattıldım. Siz yani de aynı hadislerde gibi. geçen min dila'in abet ifadesi kadının ruhsal durumu ile alakalı bir örneklemedir Hı. diye düşünüyorum. Hassasiyetine, merak evet, evet. yönelik bir evet. gönderme. Peki. Ben bir şey söyleyeyim. Buyurun hocam. Ee, tabii yani hocamın neticede e, kanaatine saygı duymak benim benim görevim. Neticede i̇şte. herkesin fikri muhteremdir. Kendi gerekçelendiriyor öyle düşünüyor eyvallah ben de bir şey söyleyeyim bir katkımız olsun ee, be, belki hakikat belki bizim ikimizin sözünden hmm. öte başka bir yerden evet, de çıkabilir An, yani sadece kanaatimizi söylemiş olalım ee, hocamın çok iyi bildiği Arap suresi 11. ayette şöyle bir ifade var hmm. diyor ki <gülüyor> biz sizi biz yarattık hmm. küm ifadesi hmm. çoğul bir ifade zümme savvarnâ küm <gülüyor> sonra size şekil suretler verdik <gülüyor> sonra dedik ki lil meleketi meleklere üs li ademe bakın sizi yarattık size şekiller verdik sonra meleklere dedik ki adem için secdeye kapanın başkaları da var başkalarının içinden sembol seçilen hazreti adem o sembol üzerinden bütün bu bilgilendirmelerin yapılmasının önünde de bir engel yok yani ben bir anda birden çok Adem yaratıldı sözümü o Ademlerin ilki Hazreti Adem'dir demenin önünde bir engel olmadığına inanıyorum. Ben de o ilk türün ilk örneğinin Hazreti o Adem olduğunu kabul ediyorum. Bu beni hiç, hiç şey yapmıyor yani Şifeyi rahatsız düşünmüyor. etmiyor. Hı. Ama birden çok yarattık diyor bakın. Sizi yarattık size suretler verdik sonra meleklere dedik ki Adem'e bakın orada başkaları da var ama secde emri neticede halife kılacak Adem'e yöneliktir bir şey daha var çok belirleyici olduğunu düşünüyorum o da Al-İmran suresinin 33. ayetinde orada buyuruyor ki Rabbimiz inna allaha istafa Adem'e ve Nuhan ve ale İbrahim ve ale İmran alel alemin Allah Adem'i seçti Nuh'u seçti İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçti İmran ailesinin İbrahim ailesinin ve Nuh'un seçilmesini anlıyoruz çünkü başkaları da var ve onların içinden Nuh seçildi İbrahim ailesi ailelerden seçildi İmran ailesi de ailelerden seçildi ama Adem'in seçilmesi ifadesi eğer bir şeyde seçimden söz ediyorsanız alternatifleriniz var demektir insanlar olacak ki onların içinden Adem'i seçmenin bir anlamı olsun. Şunu sorabilir miyim belki acaba şöyle bir şey olabilir mi hani diyorlar ya Muhammed'in Nur zaten Hazreti Adem'den önce de vardı ve cennette zaten ismi de yazılıydı diye şimdi acaba böyle bir ruhlar al emi vardı da zaten yaratacaktı o insanlar dünyaya gelecekler. O ruhlar arasından bir tanesini seçti ve işte ilk insan halifem Hazreti Adem bu olacaktır demiş olabilir mi? Yok öyle bir delilimiz yok. Bu sadece Hacım, bir tahmin oluyor. Hayır siz yalnızsınız ben de yani işte akım yürütüyor. Ben Pelin evet. Hanım'a katkıda bulunmak için söylüyorum. Biz insanları potansiyel olarak Adem'in zahrından çıkardık ifadesi var ya hocam Kur'an'da. Ara 172. Evet, e, herhalde kastedilen odur. Bir potansiyel ruhlar var. Elestüb-ı Rabbüküm Bezmi denilen hadisede evet. odur. Burada bütün ruhlar bir aradadır ve orada Rabbimizi tanımaya yönelik bir talimat almış ve hepsi de buna bela efendim yani biz evet. kabul ediyoruz evet ifadesini kullanmışlardır. Mutasavvife yani tasavvuf ilmiyle uğraşanlar bundan hareketle Hazreti Peygamber'in Ervah aleminde ilk peygamber Eçsad aleminde de yani cesetler aleminde de son peygamber olduğunu iddia ederler. Böyle bir düşünce vardır. Yine bizim okuduğumuz kaynaklarda bu anlamda sizi desteklemek için söylüyorum ama bunlar mutlak doğrudur demiyorum. Hazreti Adem'in ha, Hazreti Adem'in cennetten çıkarken Aha. bağışlanması için arşta Hazreti Peygamber'in adını gördüğü ve onun yüzü suyu hürmetine bağışlanma yönünde bir talepte bulunduğu yine aynı şekilde Hazreti Musa'nın işte Nehir Deniz'den Kızıldeniz'den geçerken Asasını vururken Hazreti Peygamber'in adını alarak dua ettiği ifadeler vardır. Bu bizim tasavvuf ilminin Kur'an'da olmayan ...o arzuladıkları şeyleri alana taşımalarından başka bir şey değildir diye düşünüyorum. Bir izleyicimiz evet. Bahadır Yıldız demiş ki... Ya, ...Hazreti Adem ve Havva ile birlikte kan grupları nasıl oluştu ki... ...8 kan grubu zaten iki insanda nasıl olacak demiş. Onun vereyim cevabın da işte yani e, kafa karışıyor... Ee, Ama demek ki sizin düşüncenizi ben, e, desteklemişken oldu. Bakın o da bakın Fatıl suresinin 11. Akın ayetiyle Zümer suresinin 6. ayeti ve Nisa suresinin kanaatimce 1. ayeti bu soruyu bal gibi cevaplıyor. Yani sadece kan gruplarını değil ırkları da her, her ırkın bir Adem'inin olduğu gerçeğinden yani öyle bir Hı. bilgiden hareket ederseniz bir sorun kalmaz ırklar sonradan oluşmuyor baştan başlıyor yavaş yavaş melezlenmeler meydana geliyor öyle gidiyor bu iş her neyse mesela Zümer suresinin 6. ayetinde bir 8 çiftten söz eder Allahu Teala ama Hı. enham kelimesini kullanır orada enham kelimesi ve enzele leküm minel en'ami semaniyeti ezvacin hayvanlardan 8 çift size indirdi diye bir ifade var oradaki en kelimesini hayvanlar değil canlılar manası verme imkanı belki söz konusu olabilir öyle olduğunda insanların dört temel ırktan kadın erkek olarak sekiz çift şeklinde yaratıldığı gibi bir sonuç elde edilebilir bu sadece bilim insanlarına yönelik ufak bir, bir, bir, bir, bir, bir tavsiye gibi bir şey bunu ispatlama şansımız yok ama ben birden çok Adem'in birden çok insanın içinde Hazreti Adem'in peygamber olarak görevlendirildiği onun sembollüğünde bütün bu anlatılanların şekillendirildiği kanaatindeyim yani bütün bilgimi onun üzerinden yürütmeye gayret ediyorum diğer diğer meselelerde de mesela bu evlenme meselesinin de o işte kıtalara insanların nasıl gittiği meselesinin de bu ırkların nasıl meydana geldiği meselesinin de böyle çözülebileceği kanaatindeyim. Benim acizane düşünce dünyam bu. Yoksa Adem'in yanında başka Adem'ler yoksa Adem'in seçilmesini hani ruhlar devreye sokulacak. Ruhların içerisinden bu dendi denecekse bu sadece bir yorum olur. Neticede ona saygı duyup ee, yani ...benimsemek durumunda değiliz. Ama mesela bu eles bezmi diye bir şey var... ...hocamlar hocam, siz biraz önce söylediğim. Bazen diyorsunuz ki öyle bir e, delilimiz yok... ...sadece tahmin olur diyorsunuz... ...ondan sonra <gülüyor> ben burada bir şey... ...hani ne de olabilir dediğim zaman... ...ona da diyorsunuz ki kanaatime göre. E ne diyeceğiz yani... Ayet, işte varsa yani diye ...ayet varsa Çok ayete göre derim. Ayet varsa ayete göre. Çok da mantıksız değildi Yalnız ama değil mi? Şöyle Ay ifade edelim hocam Allah razı olsun. Şimdi Pelin Hanım... Bugüne kadar İnnallâh estafa Adem'e ve Nuh'an ayeti Adem aleyhisselamın peygamber oluşuyla alakalı olarak ifade edilmiş ve bunu kendi türlerinin içerisinden seçilmiş bir peygamberden ziyade... Kendisiyle birlikte türeyen insanlığın ilk peygamberi olduğu şeklinde değerlendirilmiş diye düşünüyorum. Dolayısıyla İnsan, yani kendisiyle beraber <gülüyor> yaratılan insanlar yani, arasında ama bu bir ailenin peygamber çünkü bir aile var. Bu insanların da hidayete ermeleri ve Rab'larına kulluk etmeleri gerekiyor. O zaman ilk insan aynı zamanda ilk baba ve aynı zamanda da ilk peygamber olarak görevlendirildi şeklinde anlaşılmasına da... Yani ortada gün... başka insanlar varken onun görevlendirilmesi... Evet, ben öyle düşünüyorum. Peki kısa kısa yani. birkaç soru sorabilir miyim? Tabii. Ne kadar yaşadığına dair bilgimiz var mı? Yok. Yok? Yok. Yok. Yok. Yok. Kitab-ı Mukaddes'te 930 yıl olarak ifade ediliyor. Çok ilginç bir ifade... Ama İslam kaynaklarında dikkat edin Kur'an'da değil, bin yıl yaşadığı yönünde bilgiler var. Ben demin söylediğim noktaya işaret için söylüyorum. Hz. Adem'in iki çocuğunun hikayesi dışında dünya hayatıyla ilgili hiçbir bilgi Kur'an'da yok. Bu neden biliyor musunuz? Kur'an insan aklının fikir yürütmede zorlandığı alanlara katkıda bulunmak için bir beyanda bulunuyor. Müspet ilimle tespit edilebilecek hususların veya insanlığa bilgi sadedine çok fazla yararı olmayacak hususların temeline, künhüne bir işarette bulunmuyor diye düşünüyorum. Ondan dolayı Adem Aleyhisselam'ın ne kadar yaşadığını biz bilmiyoruz. Daha doğrusu, da evet nasıl? Lazım da değil. Lazım da değil. Peki e, kabrini biliyor muyuz? O konuda da ciddi rivayetler var. Şimdi çok ilginç bir benzetme olsun diye söyleyeyim. Bu Aha. işin biraz da müziklik tarafı inişiyle alakalı olarak gökyüzünü en yakın alanlar şeklinde tespit edilen Hindistan dağları ...aynı zamanda Adem Aleyhisselam'ın makamı olarak da yani kabrinin bulunduğu yer olarak da nitelenir. Hı. Ama bunlardan ama şimdi, öte bizim İslam'ın bir Bu kadar il, çocuğu var, il, bu il, kadar il. evladı var, bir yani beşeri hafıza insanı şaşırtıyor değil mi? Şimdi, şimdi ilk mabedin Mekke'de olduğu evet. Kur'an'ı bir hakikat... ...eğer Hz. Adem bir peygamber olarak yaşadı ona iman ettiğimize göre o ilk mabedi de onun zamanında yapılmış mabet olma zorunluluğu var. Hmm. Onun oradan bir daha Hindistan'a geri gitmek yok, gibi yok. bir e, e, detayı bilmiyorum. Ebu Kubeş Dağı Ebu Kubeş... bu alanda bir kaynak olarak gösterilebilir. Ama bunun doğrusunu bilmek de bizim için mümkün değil. Hmm. Ama yani orası olduğuna dair evet, insanlar evet. böyle bir rivayet Suğur'da var ve oraya gidip de Mekke sınırları içerisinde düşünebilirsiniz. Ya i̇nsanlar ziyaret ediyor mu? Böyle bir Yok gibi? Yok yeri yok. Şimdi. Ha, öyle bir o yer ne yok. kadar zaman geçti ve nasıl bir değişme Uğradı, onların kestirilmesi mümkün değil. Az önce sizin e, hani söylediğiniz onu seçtik ifadesiyle evet. ilgili olarak e, Cemil Güner demiş ki Adem'i seçti derken melekleri değil cinleri değil insanı seçti mi demek istiyor diye. Ya, o da öyle bir fikir ortaya o, koymuş. Bu Ama o bu da değişiklik. Nuhu değil? da başkalarından <gülüyor> ayırdı manası gelir. Evet. Tamam. E, ne kadar yaşadığını bilmiyoruz. E, nerede gömülü olduğunu onu da bilmiyoruz. Onu bırakalım biz Hazreti Muhammed'in dışında diğer peygamberlerin nerede gömüldüğünü bilmiyoruz ki çok yakın tarihlerin peygamberlerini yani Hazreti Musa'nın mesajını bilen yok. Diğer peygamberleri bilmiyoruz. Onları bilmiyoruz da Hazreti Adem'i ta ilk peygamberi nereden bileceğiz yani niye bilelim ki sonra ya? Yani? Fena mı olurdu niye bilelim Hayır ki? ne olacak Hayır, yani. Bunlar bir mi? şey kazandırmaz bize. Bilgi olarak da bir şey kazandırmaz. Peki <gülüyor> gider çaput bağlardınız diyor. <gülüyor> neyse yönetmenimiz de şimdi şeyi söyleyeceğim ay bak unutturdu sorumu güzel bir soru vardı aklımda da eha Hazreti Adem peygamber olarak e, peygamberdir evet. kesin evet. olarak her herkesi... şeyde değildi diyenler var ama ben ben onun peygamber olduğuna iman edenlerden İma... peki kitabı var mı 21 sayfalık bir kitapta aslında kendisine verilmişti deniyor sonra kayboldu deniyor öyle bir şey var mı kitap kelimesi tabi böyle matbu Iki, i̇ki kapak arasında çok çeşitli sayfaları olan bir nesne gibi algılandığı için izahında sıkıntı çekiliyor. Aslında kitap mesajların toplandığı şey demektir. Bu bazen zübur diye geçer, bazen suhuf diye geçer, bazen kitap diye geçer. Ama peygamber olduğuna göre nebidir yani ilahi bilgilerden haberdar edilmiştir. Aynı zamanda rasuldür. o bilgileri ümmetine aktarmıştır bir peygamber peygamber ise ilahi bilgilerden haberdar edilmişse onun da kitabı ve sahip olduğu sarıldığı mesajlar var demektir yine seyircilerimize taş olsun devrine insanın geçiş yapması orada belki değil mi çok tanrılı dinler nasıl taş devri Şimdi bakın. Ya şunu söylemeye çalışıyorum eğer ilk insan peygamber ve o da dini insanlara yaydıysa öğrettiyse işte e Allah tektir birdir bizi de o yaratmıştır ona tapmamız ondan istememiz gerekiyor ondan af dilememiz gerekiyor ilahi hikmetler kendisini geçirdiği tecrübelerde var ya evet. insanoğlu demek ki eğer böyleyse çok çabuk unutuyor. Şimdi ben... Ondan sonra taş devrini devreye sokmak için mi bunu söylüyorsunuz? Yani unuttu sonra taş devri geldi. Yani Maden devri. hiç bunlardan filan. haberdar olmadı Ve çok var O devirler mevirler işleri çok hikaye şeyler Pelin Hanım. Allahü Teala Teala insanoğlunu böyle tabularasa gibi boş bir şey gibi yaratıp şimdi ne halin varsa gör falan demiş değil. Hazreti Adem'i bilgilendirmiş. Allemehul beyan kendini ifade edebilecek bir dizaynı Cenab-ı Hak insanoğlunun fıtratına nakşetmiştir ve o ilk insan nesli bilmeyle ödüllendirilmiş bir neslin örneğidir dolayısıyla ondan sonra fert olarak birileri bir şey unutmuş olabilir ama medeniyet olarak bütünüyle her şeyi unutmak ve bir ilahi öğretim yokmuş gibi materyalist bir bakışla işte şu devirler şu devirler geçti demek peygamberler tarihini inkar etmektir bunu kabul ben edemeyiz ben aynı düşünceye katılıyorum bu tamamen pozitivist dönemin materyalist fikirlerinin bir ürünü taşları cilale yoğun bir medeniyet oluşturmaya çalışanların geçmişteki medeniyetlerden mahrumiyetinin bir belgesidir bu burada ifade edilmesi gereken husus Hz. Adem bir peygamberse bunun belki yazılı koordinatlarının olmasından daha dual hiçbir şey olamaz bu konuda da bizim elimizde güvenilir bir kaynak yok fakat kelam kitaplarımızda ifade edilen husus Bizim bildiğimiz dört kitabın dışında 100 sahifenin de daha önceki bazı peygamberleri Allah tarafından verildiği yönündedir. Ancak o literatürlerde verilen bilgiler Adem aleyhisselam'a 10 sayfalık bir bilgiden söz eder. Oysa müstakil Adem aleyhisselamla ilgili bahsedilen alanlarda 20 sayfalık, 21 sayfalık verilerden söz edilmektedir. Bunların doğrusunu biz bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey vardır ki ben demin sözlerimin içerisinde buna da dikkati çektim. Adem aleyhisselam yeryüzüne indirilirken mükellef, sorumlu, kendi hayatına devam ettirecek bir varlıktır. Kesinlikle Hazreti Adem bir çocukluk dönemi yaşamamıştır, reşittir, akli melekeleri yerindedir. Ve bu manada da yeryüzü unsurlarını nasıl kendi lehine kullanabileceği, ve kendisinin onlara nasıl hükmedebileceği de bir peygamberi vasıfla kendisine öğretilmiştir. Bu manada bir deneme yanılma, bir bocalama ve zaman içerisinde şartlara göre kendisini ayarlama gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmamıştır diye düşünebiliriz. Yalnız bundan sonra e, artık gelecek haftam yoksa daha sonra mı yaparız bilmiyorum ama program öncesinde konuşmuştuk. Bir e, böyle bilim dünyası, bilim insanlarıyla da bu ilk insan ve e, onların yeryüzüne hmm. E, dağılışı üzerine bir program yapmak hiç, artık hiç şart ya, olmuştur. Yok. Şimdi evet. pekala hmm. evet Yalçın Yalgı diyor ki bu ilk yaratılışta insanlar hani yine bebek şeklinde ve sonra büyüyor ve yetişkin. Hal... Yok yok yok az önce söylerdim. Siz öyle dediniz. Evet. Siz yani de meseleyi mi? Meseleyi dünyevi dünyevi alanda düşündüğüm için Zaten şart. Yani Hazreti Adem'in ya da ilk insanın ilk insan türünün e, nasıl bir bebeklik, çocukluk, evresi geçirdiği hakkında hiçbir malumatımız yok. Hı hı. Biz Hz. Adem'in peygamber olarak görevlendirildiği aşamadan sonrasından malumatımız var. Onun öncesinde neydi? O Oralarını bilmiyoruz biz. Yani e, bebekliği var deyince bu defa işte kimin rahminde dünyaya geldi sorusu gelecek <gülüyor> Kim falan evzeldi, bilmem ne. İşte o, o kapıyı aralamaya gerek yok. Peki Kabe'yi evet. Hz. Adem mi ...ilk inşa etmiştir. Ee, yani Ali İmran suresinde... ...açık beyan edilen bir husus... ...96. ayette... inne evvele beytin... ...ud'a'lin nasi lel-lezi bi bekke... ...insanlar için kurulmuş... ...ilk mabet... ...Mekke'de olandır. Dolayısıyla... ...bir ilk peygamberden... ...ve ilk nesilden söz ediyorsak... ...ilk mabette... ...Mekke'de yapıldığı ifadesi... ...ayetle sabit olduğuna göre bunun Hz Adem'le ilişkisinde bir sorun olmadığını düşünüyorum. Hz İbrahim'le oğlu Onlar zaten temellerini bağlı olan yükseltti. üzerinden yükseltti. O temelleri yükseltmektir, olana yükseltmek. Şimdi zaten orada da ifade ediliyor ya hocam Rabbena inni esken tu menzuriyati bi vadin gayra beyti inde yani, yani İbrahim Aleyhisselam Hz İsmail'i bıraktığı yerde görüntüde herhangi bir şey yoktu ama bir kutsal mekan olduğu ve bir vahiy bana göre delaletiyle oraya tabii, geldiği tabii. ifade ediliyor. Ama Hz. İbrahim ve oğlu bugünkü tabiriyle düşünecek olursak bir arkeolojik kazı yapıyor. Onun üzerine mevcut temellerin üzerine bugünkü Kabe'nin ilk inşasını yeniden yapmış oluyor. Yani yerfau kelimesi kullanılıyor evet. Bakara suresinde yükseltmek demektir o yükseltmek olanın üzerinden yükseltmektir. Hocamın İbrahim suresine aktardığı ayette de, hı hı. Bi vaadin in in de el senin saygın beytinin yanı başına onları iskan ettim beyanıyla o dönemde vardı yani yeri vardı en azından bilinen bir yerdi ama neticede bir bina olarak onu e, gün yüzüne çıkarmak görünür hale getirmek Vaktinde de mutlaka binası vardı da işte Hz. Adem'den Hz. İbrahim'e şu kadar bin yıl geçmiş muhtemelen yeri yurdu unutulmuş. Hz. İbrahim bir vahiy işaretiyle muhtemeldir ki Hz. Hacer'i ve İsmail'i oraya getirmiştir. O mabet orada ve yani potansiyel olarak vardı. Onu görünür hale getirdi Hz. İbrahim'le oğlu Hz. İsmail. Peki e, Volkan Bey sormuşlar. Diyorlar ki e, Hz. Hazreti... İbrahim'in ee, Muhammed için tüm evreni ve insanlığı yarattığı bilgisi doğru mudur? Ha, şey, levlake levlake le le le le halaktul eflake diye bilinen e, bir metin bunu hadis kaynaklarında da kutsi, sahih hadisi olarak, hadis olarak ee, ifade, ediyorlar ifade ederler. Daha çok bu tasavvuf e, tasavvuf erbabının dilinde şöhret bulmuş bir ifade. Dolayısıyla benzerleri Hazreti İsa için kitap mukaddesi de yer alan cümleler var. Bir sevgi ifadesi olarak üretilmiş. Allahu Teala her insanı bir mahluk olarak sever. Elbette Hazreti Muhammed'i elbette en çok sevdiği mahlukatın bir tanesidir. Hadi en çok onu sevdiğini de bir bu ümmetin mensubu olarak beyan edelim ama yaratılışı ona endekslemeyi yani bir referans sıkıntısı olarak e, dile getirmek durumundayım. E, Figen Taptık sormuş, yaratılış sırrı bez mi, eleste mi verildi? Aslında tüm ruhlara bu sır verildi de unutuldu mu? Ee, işte, Ali, şey Araf suresi 172. ayette biraz önce biraz temas edildi ama... ...yani ayeti okumak ve ayetin içinden bazı kanaatler üretmek istersek... ...şunları söyleyebiliriz. Ayet şu... ...ve iz eheze rabbuke min beni âdeme min zuhurihim zürriyetehum ve eşhedahum ala entuzihim... Hani Rabbin Adem oğlunun sırtından evet. Adem oğlunun arkasından zürriyetini çıkarmış ve herkesi kendi kendi durumuna şahit tutmuş. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Bu potansiyel olarak bir mecazi konuşma Hı -hı. biçimi olarak ifade edilebilir ama İslami kültürde geleneksel algıda bütün ruhların toplanıp Allah'ın onlara işte böyle seslendi, onların da böyle cevap verdiği şeklinde bir genel kanaat oluşmuştur ama ayette anlatılan Ademoğlunun sırtından zürriyetinin çıkartılması. Yani sanki bir yaratma gerçekleştikten sonra fıtrata dair Cenab-ı Hakk'ın bir dizaynından söz, söz ediliyor olması gerekir. Bu ha bütün insanlar bir andayken yapılmış olsun. Ha her insan yaratılırken Allah'ın onun fıtratına bunu yerleştirmesi manasında olsun. Neticede insanoğlu için bu fıtratına yerleştirdiği bu hakikatler... Kur'an'ın vahyin zikir, zikra ve tezkire diye isimlendirmesiyle çok önemli bir anlam kazanır. Nedir bu? Zikir hatırlamak demektir. Zikra da o demektir. Tezkere hatırlatmak demektir. Vahiy bir hatırlatma kurumudur. Hatırlatılan şeyin önceden öğretilmesi gerekir. Hı. Öğretmeden yapılan işe hatırlatma demezler. Vahiy madem ki hatırlatmadır, Vahyin insanoğluna hatırlattığı şey Allah'ın onun fıtratına yazdığı hakikatlerdir. İşte o unutulduğu için peygamberler o hatırlatmanın birer sembol isimleri olarak görevlendirilmişler. Kitaplar onun için gönderilmiş. Kur'an'ın bir adı da zikir olduğu için bu hatırlatmaya, fıtrattaki bu özelliğe dikkat çeken bir mahiyet arz etsin diye meselenin hatırlatma boyutunu böyle ifade edebiliriz. Bir katkı olsun diye e, bir fikir yürütme adına söylememiz lazım gelirse, Rum Suresi 30. ayeti i Kerime'de de bir başka boyuta dikkat çekilerek, feagüm ve çekeleddine hanifen Fıtratullah'ın latifetı feterü'n-nâse aleyhâ lâ <la> tebdîle li halqillah. Dâliked-dînü'l-gayyem <-d> velâkin ekserü'n-nâsi <ekbar anas> lâ <la> ya'lemûn. İnsanlığın pek çoğunun bilmediği bir husus fıtrat olgusunun insanın içerisine yerleştirilmiş olması ya yani inanma olgusunun fıtrat olarak içerisine yerleştirilmiş olması ve bu duygunun değiştirilemez nitelikte olmasıdır ki muhtemelen bu daha ervah aleminde Allah'ı kabullenme, Allah'a itaat etme ve ona kulluk etme sorumluluğunun ruhlara ifade edilmiş yani öğretilmiş hali olarak da düşünülebilir diye Sen düşünüyorum. Her meselenin tabii cesetle irtibatı değil de ruhun yani insan yaratılmış olduktan sonra onun muhatap alınan insanın muhatap alınan yönü onun ruhudur zaten. Dolayısıyla ruha yönelik bir bilgilendirmeyi bir fıtrat olarak güçlü din. Değerli kettinül yani, kayyim. Yani ayakta tutan güçlü din budur. Ona haniflik deniyor. Allahu Teala'yı tek ilah olarak kabul etme prensibidir. Bunun adına yaratılışta kodlama dediğimiz fıtrat diyoruz. Hocam Hemen Rum 30 diye ifade ettiği ayet o fıtrata dikkat çekmektir hı hı. ama fıtrat dediğimiz şey böyle bedenle izah edilen şey değil bedeni olan insanın da muhatap olan ruh boyutudur. Meseleyi ruhla ilişkilendirmek en doğrusudur yani. Gökhan Uzun diyor ki Allah'ın bize ihtiyacı olmadığını biliyoruz. Allah'ın bize ihtiyacı ol tabii. Peki neden yarattı? Ee, bunun dört tane cevap var Kur'an-ı Kerim. Hocam müsaade ediyor musunuz? Buyurun. Buyurun siz Buyur, Estağfurullah. Buyurun. Ee, yani bunun dört tane cevabı var. Bunlardan bir tanesi Zariyat Suresi 56. ayettir. O maqalak tül cinn nevel insa illahi Ben cinleri ve insanlar sadece bana kulluk yapsınlar diye yarattım diyor. Bir. Sonunda o kardeşimizin sorusuna doğrudan cevap vereceğim. Evet. İkincisi Allah'a dua. Allah'tan niyazda bulunsun diye bir yaratılış söz konusudur. Duanız olmasaydı Rabbim size ne diye değer versin ki? Oradan anlaşılıyor ki yaratılış gayesi Allah'a duadır. Bu birinciyle de ifade edilebilir. Üçüncüsü, yaratılış gayemiz hayatın imtihan alanı olduğunu Cenab-ı Hakk'ın bize öğretmesidir, göstermesidir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel davranış ortaya koyacağını denemek için Allah yaratmıştır diye. Yaratılışın gayesi imtihandır diye bir üçüncü başlık olarak bunu verebiliriz. Bir dördüncü başlık Allah merhametinin tecellisi olarak. Yani merhametin kaynağı olarak, merhametin sahibi olan Allah, merhametin tecellisi olarak mahlukat var etmiştir. Bu da e, Hud Suresi'nin 119. ayetinde beyan edilir. Velize <gülüyor> alike Merhametinden dolayı insanları yaratmıştır. Cenab-ı Hak hiçbir sıfatını sonradan kazanmış değildir. <gülüyor> Rabbimiz her sıfatı onun için ezeli'dir. Yani Rabbimizi var iken her var olduğu an bu sıfatları da kendi zatında bulunduruyordu. Sıfatlarından biri Halik olan Cenabı Hakk'ın Halik yaratıcı demektir. Sadece bu kelime de değil. Bunun enşe kalıbı vardır. Bunun beda kalıbı vardır. Bunun fatara kalıbı vardır. Bunun cehala kalıbı vardır. Halaka gibi böyle 5-6 tane kalıbı vardır. Bu kalıpların sahibi olan Cenab-ı Hak yaratıcıdır. Yaratıcı olana neden yarattın denmez. Evet. Yani güneş ışıkla anılıyorsa bu niye ışık veriyor denmez. Bir sanatkara bir sanat eseri meydana getiriyorsa bunu niye yaptı denmez. Bu son derece abes bir sorudur bu o onun ayrılmaz parçasıdır bir sıfatının tecellisi Cenab-ı Hak'ın zatıyla bizim izah etmeye gayret edeceğimiz bir varlık e, meselesidir yani Allah'ın sıfatları onun tecellilerinin bir e, zorunlugeri yani zorunluluğudur Allah yani öldürendir deyince niye öldürüyor sorusu sorulmaz. Allah diriltendir deyince niye diriltiyor diye sorulmaz. Bu kitap niye kitaptır? Bu kitap niye kitaptır denmez. Bu, bu argümanlardan meydana gelen nesne kitap diye anılır. Allahu Teala yaratıcıyım dediyse yaratıcı olmasının gereği olarak mahlukatı var eder. Sanatkarın sanat eseri meydana getirmesinin sebebi sanatkar oluşudur. Sanatkar olan bir adama niye sanat eseri yapıyorsun denmez. Allahu Teala da niye yaratıyorsun denmez. Ama bilinmedi de ki Allah bir tür yaratmaz. Ama bir sanatkar niye sanat yapıyorsun şöyle denir. Yani niye yapıyorsun? Canım istiyor diye cevap verir. içimden geliyor. İlham geliyor. Kendimi iyi hissediyorum diye. Evet. Yani böyle spor Demek olsun mi? diye yapmaz. Sanatkar sanatını sanatkar olduğu için sanatkarlığın zorunlu sonucu olarak insan sanat eseri yapar yani. yani niye zorunlu sonucu hocam olur mu O, şey, o zaman niye sanatkar zorunlu? Sanatkar, sanatkar denmez de ki o zaman. Ha, sanatkar denmez. bu konuda denmez. bir e, evet. Ama... olsun diye şimdi Şimdi bu soru bugün yeni sorulan bir soru değil. Evet. Geçmişte de bu soru sorulmuştu. İnsanlığın soruldu. cevabını aradığı evet. temel sorulardan birisi. Şimdi bir tanesi. E, buna çözüm sadedinde. Bizim hadis külliyatımızda şöyle bir kutsu hadisten söz edilir ben bilinmeyen bir hazineydim kün tükenzen mahfiyen bilinmeyen bir hazineydim bilinmeyi, bilinmeyi istedim. istedim şimdi belki de bu işin bir başka boyutuna dikkati çekmek içindir yani Cenab-ı Hak eğer insan olmasaydı düşünen değerlendiren ve ona kulluk yapan bir varlık olarak Cenab-ı Hak insanı yaratmamış olsaydı ötekiler zaten hepsi itaatle memur itaatle sorumlu olan varlıklar olması bakımından Allah'ın Allah olduğu konusundaki o azamet o büyüklük bir şekilde idrak ve takdir noktasının dışında kalmış olacaktı. Muhtemeldir ki Cenab-ı Hak insanı bu vasıflarda yaratmış. Hocamızın az önce okuduğu o ayeti kerimelerin mutlak sonucu da buna yöneliktir. Hı. Kendisinin yüce kudretini idrak noktasında insanın ona kulluk sorumluluğunu kabullenmesi anlamını ifade eder ki bunların ikisini birbiriyle bütünleştirmek de mümkün olur diye düşünüyorum. Evet. Peki şimdi bir başka husus bir iki tweet'te bu gelmişti. Bazen şöyle de soruyorlar Pelin Hanım. Yani Allah bana mı sordu beni yaratmak için? Öyle de diyorlar. yani bana Ben bir gelmek istedim bu dünyaya. E, evet. İyi de bu soruyu bile sormak için onun yaratılmış olması gerekiyordu yani. Bu i̇şte... soruya muhatap olmak için yaratılmış Hı. olmak gerekiyordu. Bu sorular öyle yani yani muhatabı sıkıştırmaya yönelik olabilir de sıkışılacak sorular diyorlar. <gülüyor> Peki iki el ifadesi tam nerede geçiyor acaba? Şu iki elle ilgili sorular gelmiş. Onu iki elimle yarattığıma evet, dedi. Evet. Oradaki iki elden kasıt hani anlayalım diye kullanılmış bir el mi? Yoksa hani mecazi anlamda ne, ne çıkarmamız Aynen, gerekiyor acaba? Aynen hemen söyleyeyim. Ee, o sınav suresinde geçiyor. Hemen ayet numarasını söyleyeyim. Ee, ayet numarası saat suresinin 75. ayeti. Qale iblisu mena'ake iki elimle yarattığım e, bu e, işte bu varlığa secde etmekten seni neden nedir diye iki el. da bu yet kelimesi Allahu Teala'ya nispet edilir. Fakat bu her dilde bu ifadelerin farklı anlaşılması gerektiğine dair her dilin kendi mantığında onlarca örneği vardır. Bakın eli uzun adam derler. Eli evet. uzun adamdan kasıt adamın hırsızlığıdır. Evet. Eli açık adam derler. Bu onun cömertliğinin ifadesidir. Elim üzerindedir derler. Yani ben bu olayı onaylıyorum manasına gelir. Cenab-ı Hak bu dediğim örneklerden mesela Yahudiler demişler ki Yahudu Allah'ın eli kilitlidir. Yani Allah cimridir demeye getiriyor. Allah'ın eli ifadesi mecazi bir ifadedir. Biz Allah-u Teala'ya herhangi bir ceset anlamında fiziksel nesnel bir şeyi organ olarak bizim anladığımız manada üç boyutlu nesnel bir varlık anlamında Allah-u Teala'ya herhangi bir organ, cisim, ceset nispet edemeyiz. Der ki çok kibar bir kelam vardır. Ma'aka bibalik balig vallahu hayruzalik. Senin aklına Allah'la ilgili her ne geliyorsa bil ki Allah onun dışındadır. Biz Allah'ı bir şeye benzetemeyiz. Şura suresinin 11. ayeti de bunu net ortaya koyuyor. Her ne ki onu Allah'a benzetiyorsunuz bilin ki Allah o ve onun gibi değildir. Dolayısıyla Allah Kur'an-ı Kerim'de kendisine göz nispet ediyor, yüz de nispet ediyor, el nispet ediyor, iki el nispet ediliyor. Bu el kavramlarının normal insan eli manasında geçen ayetler var. İnsanlar için kullanılan bir organ manasında. Ama Allah için geçtiği yerlerde bir, Cömertlik manasında Maide suresinde geçer, Yahudilerin işte وَقَالَتِ Yahudu يَدُ اللّٰهِ ifadesinde ona cevaben Rabbimiz buyuruyor ki بَلْ يَدَاهُ مَبْسُودَ تَانِ Aksine cimri değil, bir eli kilitli değil, iki eli de ardına kadar açıktır. Buradan maksat, onlar bir eli kilitli ifadesini söyleyince Rabbimiz ona iki eli de ardına kadar açıktır beyanıyla bir e, cömertlik vurgusu yapıyor, bir. İkincisi yedullahi fevka Edihim ifadesi var Fetih suresinde Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Bu konu biatla alakalı bir ayet bağlamında geçiyor. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Bilinir ki biatler el üzerine el konarak yapılır. Böyle e, musaffahanın yani ters versiyonu olarak kullanılır. Elin üzeri, onların ellerinin üzerinde Allah'ın da eli vardır demek Allah bu biatı kabul ediyor demektir Allah bu biatı onaylıyor demektir dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bu ayette iki elimle yarattım dediği kendi kudretimle yarattım manası verebilir zaten yet ve eyd kelimeleri Kur'an'da müstakil olarak güç manasına da gelir bakın e, Zariyat Suresi 47. ayette ve semae beneynaha bi eydin ...biz göğü çok güçlü bir şekilde yani... Eller manasına gelen aid kelimesini kullanıyor ama bu yet kelimesinin çoğulu olarak ifade edilmek zorunda değil. Bu kelimenin öz manasında bir güç manası da var. Yani Allahu u Teala insanoğlunu kendi gücüyle, kendi kontrolünde, kendi iradesinde yarattığını beyan ediyor. Yoksa onun iki tane eli olduğu manasını vermek için değil. Peki Feyza Kayar sormuş diyor ki şeytanın Hazreti Adem'e vesvese vermesi bugün bize vesvese vermesine mi benzer? yoksa farklı mı algılamamız gerekiyor yani o besvese vermeyi nasıl böyle karşılıklı işte Adem bak yersen eğer o meyveyi cennette kalıcısın işte sonsuz yaşam vesaire böyle konuşur gibi mi yoksa içine bir şey mi düşüyor ben az önceki bir konuya duygu, bir katkıda bir bulunmak isterim ondan sonra ona gelelim unutmayın şimdi bakın hocam şimdi e, leyse, şeyun, hiçbir şey Allah'a benzemez elindeki o Allah'la ilgili el kavramlarını bu manada izah biraz zor. Tamam. İkincisi insana verilen değer anlamında bunu vurgulamak bence biraz daha konuya katkı sağlar diye düşünüyorum. Mehmet Akif ne diyor? O benim sun ibediyim onu çiğnetmem dedi. Yani yaratma konusundaki en zirve varlığım insan. Kur'an buna "Laqad halaknal insane fi ahsene takvim" ve "Ve laqad keramna Adem." İnsan öylesine özenilerek yaratılmış bir varlık ki Cenab-ı Hak bunu ifade için bir başka teşbihle "Ben onu iki elimle birlikte yarattım." Yani onu öyle sıradan bir varlık olarak değil, buna çok daha farklı bir itina, buna çok daha özen gösterdim anlamında bunu değerlendirmek daha o zaman olur. ben de bir katkı yapayım. Buyurun. Çünkü şuradan bir şey görmüştüm. Kitabı okurken. Cemal Nur Sargut'un da Hazreti Adem diye bir kitabı var da orada da e, yayıncının ön sözünde diyor ki iki elden biri alemin sureti diğeri hakkın suretidir. İşte Adem bu iki sureti kendinde toplayan bir varlık olarak yaratılmış. Bundan dolayı da halifelik Adem'e verilmiştir diye böyle bir yorum da var. Yani Celal ve Cemal sıfatlarına istinada. Yani onu, onu bilmiyorum. O yani Hangi <gülüyor> duygula söylendi ama hocamın katkısı gerçekten e, çok önemli bir katkı. Yani İnsan oğlu Allah-u Teala'nın bir emeğinin sonucudur. Yani insana saygı emeğe saygıdır, ebeye saygı Allah'a saygıdır. Dolayısıyla yani el bebek gül bebek bir anlamda Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği değeri ifade edebilir. Ancak bunun mecazi ifadelerle Kur'an'da geçen yet ve eğit kelimelerinin Allah için kullanıldığında verdiği o anlam çeşitliliğinin de bulunduğunu Peki gelelim vesvese meselesine şeytan Hazreti Adem'e vesvese verdi o da gitti yememesi gereken meyveden yedi Havva ile birlikte ilk günahı işlediler. Evet. Bu vesvese bugün de aynı şekilde veriliyordur. Aynı yöntem. Aynı yöntem olabilir veya olmaz biz neyle imtihan edildiğimizi şeytanın bize hangi yollardan geldiğini ve neticede bizleri neyle baştan çıkaracağımızı kestirmemiz çok zor. Ama belli ki bu manada şeytan daha önceden aldığı ruhsat çerçevesinde öyle diyelim. insanları baştan çıkarmak için çeşitli yollar deneyebilir hı hı. ve denemektedir. Buna birileri bir şekilde uyuyor, birileri de bir şekilde elinin tersiyle etiyor diyebiliriz. Peki şimdi Zülfik... şey, Katkıda bulunayım hocamın tamam. şeyine Mesela e, şeytan böyle hep bu cinlerden olan şeytan üzerinden fikir yürütmemizi zorunlu kılacak bir durumumuz yok. İnsan şeytanlarından da söz ediyor Allah Teala. Ha. Bakın En'am suresi 112. ayette diyor ki: "Ve kezalike cealna likullin nabiyen aduven şeyatîne'l insi vel insan İnsan ve cin şeytanları var hakikate düşman olanlar. Bunlar yuhi ba'duhum ila ba'dın zuhrufel kavli gurura." Bunlar birbirlerine böyle süslü, parıltılı sözler söylerler birbirlerini ve dolayısıyla başkalarını aldatmak ve saptırmak için. Vahyetmek şeytana nispet edilen bir fiil olarak da kullanılır Kur'an'da iki ayette. Vahiy demek birine bir şeyi fısıldamak demektir. Hatta bakın, Nas Suresi'nde de geçer. Elle di yuvesvisu fi sudurinnasi insanların yüreklerine vesvese verir. Minel cinneti ve nasi. Cinlerden ve insanlardan olan bu hannas dediğimiz varlık onlara vesvese verir. Yüreğine bir şeylerin doğmasını sağlar. Ona bir şeyler fısıldar. Ona yani ona bazı ayetlerde de nezir kelimesini kullanıyor. Yani sarsar. Hemezat dediği başka insanı aldatabilecek onu hakikatın dışına savurabilecek bir takım müdahaleleri var. Bu her insan için vardır. Çünkü insanda şeytanla bu anlamda birebir doğrudan temas eden bir nefis boyutu vardır. Nefsin böyle bir tarafı da vardı nefsin her biri olumsuz içerikte gelmez olumlu içerikte kullanılan pek çok örneği de var ama hani insanda şeytanın şube müdürü olarak da bir nefis boyutunun bulunduğunu evet. beyan edelim herkese her zaman bir müdahalede bulunmak ister bulunur aslında sormaya yeltendiğim soruya biraz da cevap oldu ama belki devamını da e eklersiniz zülkif çakmak demiş ki şeytan tek midir ve e insan gibi çoğalıyor mu? Daha önce de benzer bir soru gelmişti. Cinler çoğalabiliyor. İnsan da öyle. Peki şeytan da üreyebiliyor mu? Şimdi iki, iki insan Adem-i Abba dedik. Ondan sonra insanlar çoğaldı. Şeytan Orada da çoğaltı, abi, bu, bu, bu, Tabi Kur'an-ı Kerim'de şeytan tek başına kullanıldığı gibi şeyatiyin diye çoğul olarak da kullanılıyor. Yani bir tane şeytandan değil. Aslında şeytan bizim için şimdi bir sembolik ifadedir ve şeytanlaşmış pek çok dürtünün aslında sembolik yani zihnimizde e, şahıslaştırmaya gayret ettiğimiz bir görüntüsüdür. Yani yoksa bir tanedir, başkası yok. Hayır, başkaları da var. Bakın diyor ki Araf Suresi'nde e, innehu yarakum o şeytan sizi görür. Bu ve ve kabiluhu o ve kabilesi. Yani onun tayfesi, ondan olanlar sizi sizin onları göremeyeceğiniz şekilde görür. Bir taneden değil pek çoğundan söz etmek durumundayız zaten Kur'an'da insan şeytanları göndermesi de cin şeytanları ifadesi de çoğul olarak geldiğine göre bu onların çoğaldığını ve birden çok olduğunu gösterir hmm. Ezger Erhan Erdoğan demiş ki hani siz başta salih kullarıma şeytan yaklaşamaz dediniz ya e onların üzerinde bir e, otoriter Hz. olamaz Adem salih değil miydi gitti ona yaklaştı demiş Muhlesin dediği Cenab-ı Hakk'ın muhlesin kullarıma senin herhangi bir etkin olmayacak. Muhlesin arındırılmış yani belli belli denemelerden sonra arındırılmış imtihanı başarmış insanlardır. Bunun vakti zamanında o arındırılmış sıfatını kazanmamış olmasının önünde bir engel yok. Yani o da bir peygamber bile olsa onun da hata yapabileceğinin sembolik bir ifadesidir. Yoksa onun halis kullardan olmadığı şeytanın ayartmalarına sürekli maruz bırakıldığı manası vermez. Peygamberler bir hatayı iki kere yapmazlar. Bir defa yapar tevbe ederler sürekli hata da yapmazlar. Hata yaptıran unsur şeytan ya da şeytanlaşmış bir takım dürtülerdir. Onlar peygamberi de etkilerler. Ama peygamberi etkilemek peygambere habire hata yaptırmaya, peygambere aynı hatayı iki kere yaptırmaya yetişmez. Bir defa hata yapmış olmak da bir insanın o has kullardan olmasına mani bir durum değildir. Bakın Kur'an'da muttaki insanları, muhsin insanları saydığı bir ayetinde Ali İbran suresi 133-134. ayetlerinde... Muttaki ve muhsinleri sayarken buyuruyor ki vellediine idafe ve men illallah ve lem ala ma ve Bir çirkinlik, kendilerine yazık edici bir şey yaptığı zaman o muttaki insanlar, muhsin insanlar bu şeyi, hatayı bile bile ısrarla sürdürmezler. Muttaki adam hata yapmayan adam değildir. Onun için peygamberlerin bazı hatalarından söz eder ki onların da insan olduğu ve hatadan dönmenin erdem olduğunu ümmete öğretsinler diye. Dolayısıyla orada Hazreti Adem'i e, şeytanın o anlamda etkilemesi onun has kullardan olmasına mani bir durum teşkil etmez. Güzel. Peki e, Habil ve Kabil'den de mutlaka bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü evet. bunu da çok merak edenler var. Hı hı. İlk cinayet. Şimdi efendim. Kimine göre ilk şehittir abi Öyle mi biliniyorum. Evet, öyle diyorlar. Şimdi Hz Adem'in çocuklarıyla dünya hayatıyla ilgili net bir bilgi yok demiştik. Fakat Kur'an-ı Kerim'de yine bize bir bilgilendirme esprisi içerisinde Habil ve Kabil'den söz ediliyor. Kitabı ı Mukaddes diğer metinler bizi ilgilendirmiyor şu an itibariyle diye düşünelim. Kur'an'da bunların İfade şekli ikisi bir kurban takdimesinde bulunuyor. Yani Allah'a kulluklarını ifade noktasında bir katkı, öyle diyelim. Kurbanların mahiyeti de belli değil. Ancak denilen o ki birisi çiftçiydi, birisi çobandı, herkes kendi ürünlerinden ortaya koydu. Fakat denilen yine o ki birisi ürünlerinin en kötülerini seçti... ...diğeri sürüsünün en iyilerini takdim etti. Aa, cürete bakar mısınız? Şimdi... <gülüyor> ...Allah'a neti en kötüleri. Netice itibariyle bunların içeriği bizi ilgilendirmiyor. Kur'an'ın verdiği bilgilere göre... ...Allah bunlardan birisinin kurbanını kabul etti... ...bir diğerinkini kabul etmedi. Şimdi... E, ...Kur'an, kurban ayetiyle ilgili olarak... ...len yena lallâhe luhûmuhâ velâ dimâuhâ ve yena luhu takvâ minkum... Sizden Allah'a ulaşan kesiklerinizin kanları ve etleri değil, sadece sizin samimi duygularınızdır, ihlasınızdır, Allah'a kulluk sorumluluğunuzdur. Muhtemeldir ki bu manada Habil bu duygularla Allah'a kurbanı, kurbanı takdim ederken, Habil de böyle bir eksiklikten dolayı Cenab-ı Hak onun kurbanını kabul etmemiş olabilir. Ve bundan dolayı Kabil'inkini kabul etmiyor. aynı kelimeyi kullanıyor hocam. okuduğunuz ayet Hac 37. ayet O Habil'in sözünde de Muttakilerden kabul eder katkısı var. Yani böyle bir espri var. Kabil'in kurbanı kabul edilmiyor. Habil'inki kabul ediliyor. O zaman bir kıskançlık eseri Kabil Habil'i öldürüyor. Sonra bir pişmanlık duyuyor. Fakat ilk olay olması dolayısıyla sizin ifade ettiğiniz şekliyle de bir telaş, bir heyecan ve bir belirsizlik, bir sıkıntı yaşıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Sonra bir karga geliyor. Ölü bir kargayı yeri deşmek suretiyle gömüyor. Ve Kabil üzüntü içerisine diyor ki bir şu karga kadar da olamadım. Netice itibariyle bakın ben kardeşim... Peki dedim. ölümden haberdar mı? Yani yaparken hani canını acıtmak kendince ders vermek kıncını evet, almak evet, adına evet, yoksa evet. ölüm nedir biliyor mu bu? tabi tabi diyor tabii. ki aktülen neke. Sen Ben seni öldüreceğim diyor. Hmm. Yani evet. bilinçli yapılmış tam müden adam öldürme girişimi evet. ve dolayısıyla tam bir katil. Evet. Ben neticede öldürüyor Peki hocam e, orayı bir kısaca da hani kabul edilmediği bir tanesini kabul ediyor diğerini etmiyor dediniz evet, ya. Evet. Nasıl anlıyorlar tam? Hayır Kur'an-ı Kerim'deki ifade. Evet. Ayeti Ay, şunu anlatıyor mu ayet yani mesela üzerine nur indi gibi hayır, mi anlatıyor? Ayılar ayrı işte ateş geldi öteki nikeni yaktı, biri nikeni yakmadı bu işin başka tarafları var. Onu sadece, bilmiyoruz yani. Evet Kur'an yani. ayetleri. Kur'an'da söyleniyor şu: "Biz karaba kurbanen her ikisi de birer kurban e, sundular. Fetukup bilemin ahadihima velem ütakab belmine lahar. Birinden kabul edildi, diğerinden kabul edilmedi. Kabul edilen." ...habilin ifadesi... ...kale innemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn. ...zaten Allah duyarlı olan, sorumluluğunu bilen... ...muttakilerin ibadetini kabul eder... ...seninki zaten sahtiydi... ...onu kabul etmez demeye getiriyor. Burada tabii yine şeytanın bir vesvesesi gibi bir durum var mı yoksa? Mutlaka vardır. Eğer insan şayet bir harici etkene açık olarak yaratılmış... ...ve şeytan bu anlamda birisini baştan çıkarmaya kendisine görev edilmiş ise mutlaka bu tahriklerin de katkısının olduğunu düşünmek lazım diye düşünürüz. Hı, pekala. Orada Ferhat Bey de demiş ki Hazreti Adem'e madem öğretildi neden karga vesilesiyle ölüyü nasıl gömeceğini öğrendi. Ama ilk uygulama. İlk uygulama, evet. ilk uygulama yani. olduğu için. Belki de bir gömülme olgusunun Demin biz bu konuya işaret etmiştik. Evet. Cenab-ı Hak Adem aleyhisselama pek çok şeyi pek çok şekilde öğretti. Gömülme olgusunu da karga örnekleriyle öğretmiştir. Yani bu bu kadar basit bir olay. Evet. Peki şimdi tabi burada e, biyolojiye dair olsun ondan sonra insanların nasıl yayıldığıyla ilgili vesaire. Hani e, Kur'an'i bilginin dışında ya da din e, bazı bilgilerin dışında birçok da soru geldi ama o sorulara da mutlaka programdan sonra bakacağız not alacağız ki bir de o tarz bir program yapacağımızın şimdiden söylemiş olalım ama haftaya ya da daha sonra ona henüz karar vermiş değiliz. O yani o programda hani e, sanıyorum mesele Diyelim Darwin, Darwinizmi kabul eden bir evrim teorisini kabul edenlerin hani bu böyle bir programda madem ilk insanın yaratılışı konuşuluyor niye bunun karşı görüşte olanları yok diye bu meselenin bilimsel izahında evrim teorisini kabul edenlerin belki kat kat fazlası kabul etmeyenlere de vardır o anlamda Aha. Darwinizm anlamında onun o teknik tartışmasında Doğrusu bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Onu kabul etmeyenlerle kabul edenlerin tartışması daha makul olur. Biz yaratılış, e, yaratılıştan yana Kuran'i sunumları ortaya Hayır, koydum. Sadece evrim yaratılış mı değil de biliyorsunuz aynı potada pota eritenler de var bunu. Yani evrim ve yaratılışın aynı anda düşünülebileceğini ve Kur'an-ı Kerim'in evrime karşı bir e, kitap olmadığını ee, söyleyenler ve savunanlar da var. Aslında paralel yürüyebilecek bir tartışma. Bizim bu. referans kaynağımız Kur'an. Evet. Ama bunu kabul etmeyen için bu manada bağlayıcı hiçbir değer olmayabilir. Dolayısıyla biz kendimizi bu alanda sınırlı hissediyoruz. Tabii. Böyle bir sorumluluğumuz Peki, var. Peki çok teşekkür evet. ederim geldiğiniz için, anlattığınız biz için. Profesör Doktor Mustafa Erdem. Ha, bu arada bir izleyicimiz şimdi ismini unuttum. Siz Ankara Milletvekili olduğunu özellikle mi saklıyorsunuz dedi. Demek ki program başını kaçırmış ki e, MPli <gülüyor> bir Sayın. vekil olduğunu e, Sayın Erdemiz bahsetmiştik. Bir kez daha tekrarlamış olalım ama burada siyasetçi kimliğiyle değil. Tamamıyla evet. e, akademik ünvanıyla İlahiyat Fakültesi'nde çünkü 2011 senesine kadar öğretim üyesiydi. Onu da hatırlatmış olalım ve Sayın Mehmet Okuyan çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz sağ olun. Ee, geldiğiniz için, anlattığınız için yine bir başka başlık altında bir araya gelmeyi umut Kesinlikle ediyoruz. Yaradılış sırları ve Hazreti Adem de bu geceki konuğumuz ve e, çokça da tweet geldi sizden ilgi e, oldu. Çok çok teşekkür ederiz sevgili seyirciler. Öteki gündemi Habertür Program Müdürü Ebru ile birlikte hazırlıyoruz. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Emeği geçen herkese güzel bir haftaya başlayalım. Öyle dileyelim. İyi geceler.